وبدل موخيه هو درب به له به ترقى حرا فخض سل اماما عاش في العلم دهورا يطلب العلم ببذل حتى ظمته البحور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ابا Evet eşariler ne demişler bakalım bu konuda. Bunun için ilkin kolay bir metinle konuya bir giriş yapalım. Anlaşılması kolay, güzel, rahat bir metindir. O da nedir? el haridatul Behiyye diye bir manzume şerhidir. Haridahus Sunniye, El-Kharidahus Sunniye, El-Derdirim bir manzumesidir akidede derdiri biliyorsunuz derdir meşhurdur melikelerde Şerhu i muhtasır haliri vardır meliki fıkkında umde kitaptır ad-derdir Ad rahimallah ismi ahmed bin muhammed el-adavid ahmed bin muhammed el-adavidir ama ad-derdir ile meşhurdur vefatı 1201 o haridatü sunniye onun manzumesidir o manzumeyi de kendisi şerh yapmıştır ona da ismini vermiş şimdi o yani o şerhinde şöyle demiş bir beyt ve elfa'li fel tâthiru leysa illa lil wahadil qahari jalla ve ala ve elfa'li yani o ebelki konudan kalma bizim konudan da başlıyor fel tâthiru leysa illa lil wahadil qahari jalla ve ala bunu şerh ederken diyor ki bir başlık atmış efalul al ibadi ve lihahu فيها ve iza alimtu ve ennehu taala yajibu lehul vahdaniyan il konu -uh, evet konu o -uh. Allah azze ve celle 1'dir vahdaniyet için vaciptir fet'tir yani fet'tiru'l ihtira'u ve'l ijadu li'l eşya' ihtira' nedir yani bir şey ilkin yani olan yapan yapmak ihtira' deb İhtira ve icad min adem yokluktan yani. Yani yokluktan o zaman var etmek yokluktan ilkin meydana getirmek leyse eylesehu ahadin illa O zaman yokluktan bir şey var etmek Allah'tan azizden başkası için sahih değildir. Rahmetu cel ve ala Fela ta'sir liqudratina fi şey'in min af'alina'l-ihtiyariyye. Bizim kudretimizin, ihtiyarı filerimizde hiçbir tesiri yoktur. Bizim kudret, ha, kudretimiz var. Şimdi önce bunu, bunu bir şey diyor zaten sonra izah edecek. Fela ta'sir bizim kudretimizin bir bir etkisi tesiri yoktur fi şey'in min af'alina el -ihtiyariye. yani el-ihtirariye, efal zaten, o ihtilaf konusu değil, ittirariye zaten, ittirariye e, olan fiiller, onlarda bir, kudretin bir etkisi yoktur. İttirari fiilden kastedilen ne? <gülüyor> <sen gülüyor> uzun <gülüyor> boyu, kısa olması. E, uzun, kısa olması, yani evet, yani Nefes kalp atışı var. gibi, veyahut utandığın zaman kızarman gibi, korktuğun zaman işte titremen gibi, yani bu ittirarı fiiller. on ihtiyari fiiller değil. bunları kendin kastederek ihtiyarını yapmıyorsun. O zaten kendiliğinde meydana geliyor. Mesela mesele nerede? İhtiyari fiillerde. Şimdi ihtiyari fiillerde diyor bizim kudretimizin hiçbir etkisi yoktur. Kel harakati ve sekanati ve kıyam ve kudu nedir? İhtiyari midir? ittirarı midir? İhtiyari. Kalkmak, oturmak değil mi? ولحو ذلك بل جميع ذلك مخلوق له سبحانه وتعالى بلا واسطه وبتن بو افعال nedir مخلوقتور Bila واسطه كما ان قدرتنا مخلوقه له تعالى bizim kudretimiz de nedir diyor Allah azze ve cel için Allah azze ve yaratılmıştır mahluktur. Vallah خلقكم وما تعملون اي وخلق sizi de yarattı, sizin yarattı. O zaman burada ne diyor derdi Rabbimiz ki bu yani yine e, akide baksın e, yani da eşarilerin yani istinat ettikleri, akidelerini aldıkları okuduk okudukları okuttukları metinlerden birisi diyor bu harida. En önemlisi değil ama bu da en yani önemli metinlerdendir eşarilerden. O zaman ne diyor burada şimdi diyor ki o zaman yani, e, biz Allah tarafından yaratıldı, yaratıldık, bizim efalimiz de Allah tarafından yaratıldı. Bizim kudretimiz, irademiz de Allah tarafından evet, tamam. yaratılmıştır. Tamam. Ehl-i Sünnet, yani sizin Ehl-i Sünnet'ten bildiğinizde bir muhalefet var mı? <gülüyor> Buraya kadar? Yok. Sonra diyor ki, ama diyor, bizim kudretimizin diyor, bir etkisi yoktur. <gülüyor> tamam, bu Ehl-i Sünnet'in şey mi? Hayır. Uygun mu? Uygun değil. Şimdi Ne diyorlar yani evet kudreti bir, idra, bir irademiz var diyorlar. Tamam kolun iradesi vardır. Kudreti vardır. Meşiyeti var. Lakin o irade hiçbir etkisi yoktur. İrade etkisizdir. Tesiri yoktur. Tamam devam ediyorum. Fennkulte Desen ki İdelem yokunlarına kudretin eğer bizim kudretimiz yok ise, ala icadi şeyin bir şey icat etmek için kudretimiz yoktur. Çünkü o kimin Allah'ın azze o yani Bir şey icat etmeye kudret sadece Allah azze o cemler o mahsustur. Eğer diyor ki su su sual eden, yani farazi bir tartışmada karşı taraf diyor ki, İdelem yokunlarına kudreten ala icadi şey, fa kâife yünsebûlân al-âmel, o zaman amel bize nasıl? Nispet edilir Ve kafiyasınp ve teklifinana ve bizim teklifimiz bu amel ile teklifinabih ve nuhatababih ve bu amel ile mükellef olmamız ve bu amel ile muhatap olmamız nasıl sahih olur? Tam yer yani bir şey icat etmeye kudretimiz yok ise. "Qāl ٱلَّهُ وَقُلِ ٱمْلُوْ فَسَيَرَ اللَّهُ أَمْلَكُمْ وَرَسُولُهُ yani siz neticede diyor muhatapsınız. Allah Azze ve Celle belirli amelleri emretmiştir. Belirli amelleri işte işlemeye ve terk etmeyi emretmiştir. O zaman eğer bizim kudretimiz yoksa, bir ameli icat etme kudretimiz yoksa o zaman nasıl bu emir ve nehileyle muhatap olabiliriz ki? O zaman nasıl mükellef olacağız diye sorulsa diyor o zaman deriz ki yani kulna yani biz eşariler deriz ki fender nisbetu ileyina ve muhatabetuna bi tahsilih min haythu innehu kesbun biz muhatab oluruz hangi yönden muhatab oluruz o emir ve Kesp, kesb etme yönüyle biz o fiilleri kesbetme yönüyle muhatabız la min haythu innehu icadun ve ihtira yoksa icad ve ihtira yönüyle değil ne demek istiyor? Yani o fiiller tamam. Allah azze ve celle Kur'an'da ve sünnette belirli fiilleri emretmiş, belirli fiilleri nehyetmiş. Yani bir hitap var, şer'i bir hitap var. Evet. Seni de o şer'i hitapla nimetmiş, mükellef kılmış. Eğer desen ki diyor, e siz diyorsunuz ki yani sizin sizin kudretiniz icat etmeye muktedir değildir. O zaman burada teklifin hitabın manası nedir? Soran sorana diyor ki biz evet ihtira yani var etme yoklukta varlığa çıkarma manasında yani bir şeyi var etme o fiili yani ha o fiili var etme yönüyle biz muhatap ve mükellef değiliz evet çünkü o bizim kudretimiz dahilinde değildir. Biz ne yönüyle e, muhatapız mükellefiz? Kesbetme yani o fiili kesbetme yönüyle mükellefiz tamam? O fiili kesbetme yönüyle evet biz mükellefiz ve muhatabız. Lakin onu icat etme, onu ihtira etme, yani ibar etme, yaratma yönüyle biz mükellef değiliz. değiliz. Tamam o zaman şimdi ne anlıyoruz burada? Demek ki yani fiilin halk edilmesi Allah Azze ve Celle maksustur diyor. Tamam. epekele nasıl o zaman biz mükellef? Çünkü biz o fiili kesbedenleriz. Ve taydih o dağlı kafek bunu şeysin şudur diyor Anın kudreti O teala abrıztıl eşyaları tıfqi Allahın kudreti O şeyleri neti yani iradesine uygun iradesine göre ortaya çıkardı. Min al ile al yani onun iradesi odur bir eşyayı bir şeyi yokluktan varlığa çıkarmak. Onun, onun kudreti odur. Dolayısıyla onu irade etti, eşyayı. Yani var etti, halk etti. وَهَذَا الْإِبْرَازُ هُوَ الْمُسَمَّةِ بِالْإِجَادِ وَالْإِخْتِرَى İşte bu ibraz, bu ortaya çıkış. Şeyin ortaya çıkmasına ne dersin diyor? İcad ve ihtira dersin diyor. İcad ve ihtira. وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْتَعَلُّقُ الْقُدْرَةِ الْقَدِيمِ İşte kudretul kadime dedin budur diyor. Veyahut da kudretul kadîmenin taalluk ettiği odur diyor. Kadime kudret yani bir de o ne var? Eğer kudretul Kadime varsa o ha Kudretul hadise vardır. El kudretul ile kastettikleri nedir? Allah'ın aziz olan kudreti. El kudretul hadise ile kastettikleri mahlukatın kudreti. Tamam. O zaman işte hu el muradu bi taalluq al-qudret yani o Allah'ın azim kudretinin taalluk ettiği mahal ile maksut budur diyor. Yani o icat ve ihtira orada vaki oluyor. Yani o kadim kudretin vaki olduğu yer orla işte o or, ve, ve meydana gelişi nedir işte o icat ve O Ve amma kudretuna ama bizim kudretimiz yani mahlukat, mahlukatın kudreti fakat taallaqat bazı fiilere taluk eder. Bütün fiillere taluk etmez. Fiilerin bazılarını taluk eder. Onlar onlarda hangi fiillerdir? İhtiyari fiillerdir. İttirariye olanlara taluk etmez. Bizim kudretimiz. Diyor eşariler. İhtiyariye fiilleri sadece taluk eder. Ey, eyyileti lana fiyhal ihtiyar vel meylu vel qastu min gayri icadin ve o zaman yani o, ihtiyani, o ihtiyari fiillerde, çünkü o ihtiyari fiillerde bizim bir kastımız, bir meylimiz söz konusudur. Tamam yoksa ihtirari olanlar zaten söz konusu değildir. Onlarda o, o meyil var yani bir meyil var o fiile. Yoksa o fiili icat etmek, o fiili yoktan varlığa çıkarmak, ihtira yani halk etmek o zaten bizim kudretimizde değil, yoktur. وَهَذَا تَعَلُّقُ عَلَى تَبْقِ İradetine. İşte bu bizim irademize göre. Tamam. Yani bu taalluk işte o bizim irademize irademize göre. Çünkü bizim irademiz de yine mahluktur. Tamam. Hu الْمُسَمَّا بِالْكَسْبِ وَالْاكْتِسَابِ işte kesb budur. O zaman yani ikisini ayırıyor. diyor bir Allah'ın aziz ve kudresi, kudreti iradesi ve mahlukatın kudreti ve iradesi. Allah'ın azizün kudreti kadimdir. Mahlukatın kudreti de hadistir. Bu kudretin taalluk ettiği yani mahal ve ameli nedir? Yani Allah'ın aziz azizücün kudreti icat eder, ihtira eder. Yani var eder. Dolayısıyla bütün eşyayı bu kudretiyle iradesiyle Allah azizücel var eder. Yok, yoktan işte varlığı çıkarır, ihtira eder. Bizim kudretimiz ise ve irademiz neden Kes. ibarettir? İhtiyari olan fiilleri kesbetmekten ibarettir. O kesbetmek ne demek yani? Yani biz ancak ne deriz? O fiillere bir meylimiz olur, kastımız olur. Meylimiz olur, kastımız olur. <gülüyor> Fatehlik <fetealluku> kudreti Allah Teala ala ufkı iradetli talek icat tam. Fatehlik kudreti icat. Allah Azze ve Jel. iradesine göre işte kudretin taalluku nedir? Yani icat taallukudur. İcat alakasıdır. Yani Allah Azze ve celle icat ediyor yoktan var ediyor ve taalluq kudretina ala tibqi iradatina taalluq kesb bizim ise nedir kesbidir yani kesbetme alakasıdır ey taalluq huve kesbun la icat o zaman ne kesptir icat değildir yani bu ne demek istiyor biz kaderiler gibi kaderiler ne diyor çünkü kaderi kaderiye göre fiili icat eden ihtira eden kuldur biziz diyorlar ha diyor o diyor ki biz böyle demiyoruz biz demiyoruz. Biz var ediyoruz. Biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle var ediyor. Bizim bu fiilde payımız neden ibarettir? Yani onu kesbetmek ne ibarettir. Kesbetmek ne demektir? Yani bizim ona meyil etmemiz, ona kastetmemizdir. Niçin bunu diyorlar? Ki biz cebiriler gibi demiyoruz diyebilmek için. Çünkü cebiriler ne diyor? Cebiriler diyor ki yani hiçbir şey, kolun hiçbir payı yoktur. Hayır. Bizim bir payımız vardır. Bu fiilin meydana gelişinde veya fiilde bir payımız meydan değil bu fiilde bir payımız vardır e bizim fiildeki payımız nedir Kesbetmemiz. niye bu payı ispat etme mecburetindeler cevrede ben benzemem için Evet ama niye yani asıl mesele asıl önemli olan ne Çünkü teklifi nereye koyacaksın Eğer bunu Eğer bu payı ispat etmezsen. Tamam yani bu e eğer demezsen fiilde bir payımız vardır o zaman teklifi nereye koyacaksın çünkü teklif oraya taluk ediyor. Tamam. Dolayısıyla cehmiler zorunlu olarak diyorlar ki o zaman kul nedir? Mükellef. Değildir. Değildir ha, Çünkü senin fiilde bir hain yok ise, fiil tamamıyla Allah'ın azze ve fiili ise ki öyle diyorlar. O zaman teklif kalmaz ki. Ha şimdi şer'i teklifi ispat edebilmek için bir tarafta Allah'ın azze ve celle, mutlak halik olduğunu ispat edebilmek için diyorlar ki yani Bizim fiilimiz irademizde mahluktur. Ama aynı zamanda teklifi, şer'i teklifi ispat edebilmek için diyorlar ki fiilde bizim payımız vardır. Ha peki o fiildeki pay nedir? Kesptir. Yani biz o fiili ne diyoruz? Kesp diyoruz. Tam buraya kadar anlaşıldı فعلون الاختياريه فقط تعلقت بها القدرتان bu iki kudretten de ihtiyari fiillere taalluk ediyor. Yani o iki iki ihtiyari bu iki kudrette mevcuttur yani alakalıdır. Nedir o birinci kudret ne? Kadimi olan kudret ve hadisi olan kudret. Yani mahalikun ve mahlukatın kudreti ihtiyari fiillerde mevcuttur. Taalluk ediyor. El kudretul kadimatu vel kudretul hadise وَلَيْسَ لِلْقُدْرَةِ الْحَادِفَةِ تَث۪يرٌ tamam, mesele burada yani püf evet. nokta وَلَيْسَ لِلْقُدْرَةِ الْحَادِفَةِ تَث۪يرٌ tesiri yoktur yani, hadise olan kudretin tesiri yoktur kimin kudreti bu kulun kudreti evet kulun kudretinin bir etkisi bir tesiri yoktur وَاِنَّمَا لَهَا مُجَرَّدُ مُقَارِنَ onun sadece nesi vardır Mucarret, mukarine vardır. Mukarine Yani beraberlik. tam bir beraberlik var. Yani Allah'ın, yani o fiilin meydana gelmesi, fiilin var oluşuyla kulun kudreti beraber. Beraberliği var yani. tam o fiil meydana geldiğinde, yani şahıs kalktığı zaman o zaman o kalkma eylemiyle Kulun iradesi nedir beraber bunu yapıyorlar beraber oluyor yani bu kalkma eyleminde bu irade var o onunla beraber mukarindir tam mukarindir. beraberdir O zaman ne oluyor yani o fiilden bir pay say yani payı oluyor mu oluyor yani bir payı oluyor o enne mele mücerrede mukarene, mücerrede olan yani beraber olmasından ibarettir. Başka hiçbir etkisi yoktur. Yani etkisi yok zaten. Etkiyi zaten mutlak surette nefih ediyorlar. Tam etkiyi mutlak surette nefih ediyorlar. E o zaman nedir yani o irade, o kudret o ile beraber var oluyor. Zaten beraber var oluyor de beraberdir yani mukarenedir. فَاللّٰهُ تَعَالَ يَخْلُقُ الْفِعْلَ اَنْدَهَا لَا بِهَا وَاللّٰهُ تَعَالَ يَخْلُقُ الْفِعْلَ O fiili Allah Azze ve Yaratıyor اَنْدَهَا Yani endel الْقُدْرَ Yani o kudretle beraber yaratıyor. Yani, o kudret de orada, orada yaratıyor. Yoksa onunla değil. لَا بِهَا O kudretle değil. Niye bunu diyor? Çünkü desek ki yer bir hedeysi o zaman yaratmış olan yine kim olacak? Kudret kudret olacak yani o hadise kudret o zaman yine aslında muşkileye geri dönecekler. O zaman yine yani Allah'la beraber ikinci bir halik ispat etme derdi çıkacak. Dolayısıyla yani o o değil yani o kudretin fiilin meydana gelişinde hiçbir etkisi yoktur. Tamam. kulun kulun kudretinin iradesinin fiilin meydana girişinde hiçbir etkisi yoktur. O kudret fiille beraber denk ya yani fiille beraber var. Fiille beraber var. Ha mesela mesela misal geçiyor kelihraqi'inde <gülüyor> mumasetin nari lil hatab. Femen haythu inne khalaqa lana meylen ila şey yani o şeye bir meyil bizde yarattığından ötürü bu yönüyle وقصد إليه ونيت قصدموز olması yönüyle ve halakale na kudraten musahabatan taala zalike lladhi kasadnahu nesbe aleyna zalike lfi'le w talabana bihi tam şimdi o fiili yaratan Allah azze ve Cell, ve bizim de o fiile bir meyli o fiili kastetmeyi böyle bir kastı bize yaratan Allah azze ve Cell. dolayısıyla netmiştir ne o fiili bize nispet etmiştir ve bize nispet ettiğinden ötürü de bizi o fiile muhatap kılmıştır. Anladınız? Eğer bunu ilkin hemen anlay eğer anladıysanız o zaman siz muhtemelen İslam tarihinde ilk olacaksınız. İd huwa fi'lhi fi'lhi hal yetara <gülüyor> ennehu fi'lun lil abd. Görün işte kulun fiilidir. Ve izenaza ila delilittauhid Katon nadir <gülüyor> bu en fil değilse mahluqun ila llahi teala. Şini zahirde görünüşten fiili işleyen kim kuldur diyor. Ama hakikatte Allah'tır azze ve Jül. yani o yaratmıştır. O fil ancak Allah azze ve teala'nın yaratılmıştır. Ve illa yer <gülüyor> böldemesek lazime şirk lehu teala min zalike ozmanne şirk. Şirke girme yani lazım olur. Onun lazım olur. Şerik mi yazmış? Ha? Evet. O ile lezmez şerik, şerik. Yani yoksa bir ortak ha, ispat etmiş olacaksın. Lüzume. Eğer böyle demesen Yani şimdi zahirde ne var? Fiili işleyen kuldur. Evet. Ama hakikatte biz biliyoruz. Yani tevhidten bildiğimiz. Yani her şeyin yaratıcısı Allah'tır Azze ve Celle. O zaman o fiili yaratan Allah'tır Azze ve Celle. Ha şimdi eğer böyle demesek diyor. Eğer böyle demesek, demesek ki yani bu fiili evet kul zahirde işliyor ama hani bu kulun o fiili işlemedeki payı onu kesbetmekten ibarettir yoksa hakikati icad ederin ihtiradendir Allah azze ve celle'dir. Eğer böyle demesek diyor o zaman lüzumen Allah ile beraber bir ortak ispat etme durumunda oluruz. E bu da tevhide aykırıdır. Dolayısıyla biz böyle deme meseli böyle izah etme mecburiyetindeyiz diyor. Fa faulime en nedir ibaratun an mukarenetil kudretil haditheti min gayri teathir o zaman el muhim yani felasa fe ulima enne haze tealluku ibaratun an mukareneti an mukarenetil kudretil haditheti min gayri teathir tamam o hadis o bir mukarendir o kudret gelmiştir yani fiille beraber geliyor fiille beraberdir min gayri tefhir ve o kudretin o fiil üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Yani adeta o fiilin yanında onunla beraber var olan bir şey ama o fiili etkilemiyor yani. Tamam o fiili etkilemiyor. Neden ibarettir? O işte kesptir. O kesple nedir? Yani şimdi bu cumhura göre, eşarlığın cumhuruna göre. O kespte nedir? Yani kulun işte, o fiile etmesidir, o fiili kast etmesidir. O fiilin dışında duran bir şey, tamam. Fiilin dışında duran bir şey, etkisi yok. Hem fiilin dışında durduğu gibi dışarıdan, hariçten de fiile hiçbir etkisi de yok. Bu sadece bir maildir, bir kastır. O meyli kastı kim yerleştirmiştir, etmiştir İşte Allah Azze ve Kula yerleştirmiştir. Yani ona doğru bir meyli var o fiile doğru. Ya, ya ameli yönden veya terki yönden. Ama o bundan başkası değildir. Tamamıyla bundan ibarettir. Etkisiz bir kasıt yani etkisiz bir meyil. O da niyet dönüyor. O meyli o, kudre, o kastı bir kudrete dönüyor. O kudreti ispat ediyorlar kulun kudretini. Lakin diyorlar ki kudret etkisizdir yani. Bi hasbihi tudaful af'ali lil işte bunun bundan ötürü de bunun ne ediliyor? Fiiller kula izafet ediliyor tamam işte bu kesbi sebebiyle bu meyli bu kastı sebebiyle yine fiiller kime nispet ediliyor izafet ediliyor kula izafet ediliyor yani Kur'an'da bunlar geçiyor neticede yani bunu ispat etme mecburiyetindeyiz diyorlar tamam çünkü neticede Allah azze ve celle kul için fiil ispat ediyor ve fiilde kula nispet ediyor. O zaman biz fiili kula nispet etme mecburiyetindeyiz. Yani anladınız mı yani esasdaki muskile esârilerin. da işte dün size dedim yani aslen bu mesele kimden geliyor? Hı? Kimden geliyor aslen? Bu aslen bu görüş. <gülüyor> İbnü Ibn Kullab'in görüşüdür. <gülüyor> tamam. Aslen bu görüş İbnü Kullab'in görüşüdür. İbn-i de Ebu'l-Hasen el -Eş almıştır. Bu görüş Ebu'l-Hasen -Ebu el-Eş'ari'nin ilkin görüşüdür. Ha, Muşkileşin'i nerede? Diyorlar ki, yani bir Kur'an'da bize beyan edilen nedir? Allah Azze ve Celle fiilleri kula nispet ediyor. Zahirende görülen o. Yani zahirende fiil işleyen kimdir? Kuldur görünüşte. Kul işliyor. Ama biz biliyoruz ki her şeyin yaratıcısı Allah'tır aziz yüce yani biz tevhid ehliyiz biz biliyoruz her şeyi sadece Allah için ispat ediyoruz. O tek halik odur yani onun dışında her şey mahluktur. E şu an, şimdi bir muşkile var. <gülüyor> tamam muşkile o. Şimdi çünkü muşkile evet her şeyin yaratıcı, icat eden, ihtilad eden Allah'tır aziz yüce. Ama zahirde işte bu filde ben yapıyorum. O zaman şimdi yer ben benim muşkil yani sıkıntıya düştükleri nokta şurası. Eğer ben şimdi dersem ki, evet bu fiili yapan benim, o zaman bu neyi lazım kılar? Allah'la beraber bir, evet, ikinci bir icat eden, ikinci bir ihtiral sahibi olan birisini ispat etmeye gerekir. bu da tevhide terstir. Bunu diyemeyiz. Yani böyle bir şey ispat edemeyiz. Ama aynı zamanda eğer hiçbir surette cebrilerin yaptığı gibi, hiçbir surette kudret, irade de ispat etmesek kul, kul için, e, o zaman da Nassa muhalif düşeceğiz. Zarureten malum olan şeylere maluf muhalif düşeceğiz. Çünkü işte zahiren görüyoruz yani. Biz yapıyoruz. Ve bunu kaldırmakla kaldırmamakta bende bir muhayyelik yok mu yani? Ben netice karar veriyorum bunu kaldırmakla kaldırmamak. Bu benim elimde. Zahir olan bu. O zaman yani zarureten bilinen şeylere ha, zarureten sabit olan şeylere de muhalif, muhalif düşeceğiz. İki, Nas'a muhalif düşeceğiz ve hatta yani nakle muhalif düşeceğiz. Yani ne manada yani sahabeden ve bu ümmetin selefine nakledilmiş olan şeylere de muhalif düşeceğiz. işte İbn-i Teymi Rahim dediği gibi seleften ve imamlardan kimse dememiştir. insan yani kul irade sahibi değildir, ihtiyar sahibi değildir, kudret sahibi değildir böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla bunu ispat etme mecburiyetindeyiz diyorlar. Evet. Nasıl ispat edeceğiz? Bu bir muşkile yani. Nasıl ispat edeceğiz? Aa, diyorlar ki o zaman yani daha doğrusu bu fikir İbn-i Kullab'ın fikri. O zaman biz bunu nasıl halledebiliriz? Evet. İradesi var. Kudreti var. iradesi var. Lakin bu kudret ve irade etkili değildir. Tamam etkili değildir. Böyle çözüyorlar yani. Ve yeterattebu thavavul iqabu bi mahdül fadli au'l yani o zaman peculiar eğer hiçbir etki yok ise bu kudretin iradenin hiçbir etkisi yok ise o zaman pekala yani sevap ve günah neye taluk ediyor bi mahdül fadli au'l o zaman bu mahsaf haliyle Allah'ın azizin adaleti ve fazlı bu yani sevabı ve ukubi yani şeyden kol için ispat eden budur Allah'ın azze ve fazlı ve adaletidir. ويسمى العبد حينئذ مختارا واو زمن است كل مختار denilir. Ne zaman muhtardır yani kesbi varsa. Yani eğer bu kesbi ispat ederse kul için o zaman muhtardır. Wa inda halqillah taala al fi'le fil abd bila kudratin. Kudretiz bila kudratin lahu muqarinetin ya muqarine olan bir kudreti olmadan o fiil yaratması yüsenma mecbur. Yani ihtiyarla icbari nasıl elde ediyorlar? Yani o fiilin, fiili yaratan her halde Allah'tır Azze ve Celle. Tamam. Fiilde kaç kısımdır? İki kısımdır. Kaç nedir? İhtiyarı ve ittirarı. Tamam. İhtiyarı, ittirarı. Ha şimdi her haliyle ihtiyarı fiilde, ittirarı fiilde yaratan Allah'tır Azze ve İttirarı fiili, ihtiyarı fiilin ayrıca nedir? İhtiyarı fiille beraber bir kulun kastı da var ama ittirar fiilde bu kasıt yok anladınız ha eğer şimdi o muqarinle gelen yani o beraber gelen kasıt var ise mail varsa o zaman onun ihtiyari fiildir eğer kasıt yoksa nedir icbari fiildir tam icbardır işte yusma mecburan muttalan ve قد تفضل subhanahu سبحانه علينا في هذه bi isqat teklif yani bu icbar halinde bizi mükellef kılmamıştır diyor Allah'ın azıfın fazileti yani fazladır üzerimize istese onda da bizi mükellef kılabilir diye fark yok tamam o Allah'ın azıfın meşiyetine kalmış bir şey Allah subhanahu ve teala yani o e, ittirarı fiillerle de bizi mükellef kılabilirdi ama onun fazladır onda bizi mükellef kılmamıştır bizi sadece ihtiyari fiillerde mükellef kılmıştır yani siz de kendiniz Allah'ın belki anlıyorsunuzdur. Yani asıl mesele nedir? Yani şimdi tabi buna itiraz nasıl? İtiraz nerede? Yani siz bir kudret ispat ediyorsunuz. Elhamdülillah güzel, hoş yani. Bu konuda ehl sünnete uygun düşüyorlar. Lakin bu kudreti etkisiz kılarak bu kudretin varlığı ve yokluğu ne oluyor? Eşittir. <gülüyor> yani benim anladığım yanlış anlaştık. Bu kes problem bu zaman kötü mana bu irade yani kast manasını katıyorlar. Yani dışa yansıyan yani bir fiili bir hareket hocam kast yani sadece yani manevi açıdan yani bir kasıt bir mail var yani. Kesb'in yani şimdi Ebu'l Hasel el-Eş'arî kesp kesb nazariyesi budur. Ve o da ha bu da yani bu bu şurada anlattığın şeyi tekrar şeyden de okuyacağız. Biraz daha şey giriş mahiyetini çünkü bu anlaşılması daha kolay. <gülüyor> Yani bir giriş mahiyetini bunu okuduk. Şu ayet hocam bunu oraya getiriyorlar yani kulağa nispet ediliyor sonuçta. Allah'a mâ var ve aleyh'e Evet yani kula nispet ediliyor tamam yani şimdi eşariler hani dün de size biraz izah etmeye çalıştım kısa yani. Yani ebul Hasan el-eşari rahimullah'ın o itikadi ya da dini yolculuğu nereden geliyor, nereden çıkışı? Kulaşı. Akli bir mezhep, ee, saf yani akli bir mezhep. Kulaşı. Tam onu terk ediyor. Yani onu terk ettiği akli bir mezhep, Niçin akli mezhepi terk ediyor? Çünkü nakile bir meyli var yani. sen o nakle meyli var. E şimdi elbette onu terk et yani o akli mezhebi terk etmesi yani akli delilleri de terk etmesi ve nakli delillere yani yönelmesi. Dolayısıyla şimdi o onun için zaten İbn-i tercih ediyor yani. Onun tabi olur. Çünkü İbn-i delil yani ilk derece delilleri nakliydi. Tamam. Dolayısıyla yani öyle bir yani bir tercihi var Ebu'l-Hasen'in Eş'ar'ın o nakle tabi olmak istiyor. E şimdi niye böyle bir görüşü savunuyor? E çünkü nakilde, haberde Allah Azze ve Celle fiili kullan ispet ediyor. Tamam kullan ispet ediyor. Ve bunda da zaten mutezile ters düşmüyor. Çünkü aklende o gerekli. Çünkü aklende baktığın zaman fiil kimin fiilidir? Kulun fiilidir yani. Çünkü zahir olan o. Zahir olan o. O zaman şimdi zaten zahiren yani aklen fiil kulun fiilidir. Ee, naklen de kul fiil ku, ku, fiil kulun fiilidir. Tamam. Bu ne, nerede çelişkiye düşüyor sadece mesele? Nerede sıkıntıya, problem, o, muşküleye dönüşüyor? <gülüyor> Ayva, çünkü yani tevhid bizim, biz biliyoruz ki her şeyin yaratıcısı Allah'tır Aziz hocam. O zaman şimdi işte bu manada zahir ve yani o naslarda o fiilin kula nispeti yönüyle şimdi bir muşkile düşüyor. Tabi bizim için bir muşkule düşmüyor. Ehl-i sünnet bunu hiçbir zaman bir muşkule yapmamıştır. Onun için ihtilaf düşmemiş. Yani muşkule olsaydı o zaman ihtilaf sahabede düşerdi. Muşkule olsaydı hakikaten yani burada bir sıkıntı bir anlaşılmayan bir yer olsa hakikatte o zaman sahabe ihtilaf ederdi. Hadi sahabe adildi. İşte onlar Resulullah olsun talebeleriydi. E, tabiinde düşerdi. Çünkü tabiin arasında bu tip şeyler yani ihtilaflar düştü. İtikadi ihtilaflar da düştü yani. Tam irca görüşü ilkin tabiin arasında ortaya çıktı. Tam o zaman tabiin bu konuda ihtilafa düşerdim onlar arasında ihtilaf yok. Tabi tabiinde en yani, ta ki işte şeye kadar kime kadar? İşte eşariler, matemati. Yani kadar. Tamam yani, ta ki yani, en artık birinci yani asrı artık 80lerinde 80 sonrasında bu ihtilaf düşüyor. Daha yoksa ne yani sahabe arasında bu ihtilaf hiçbir surette yok. E o zaman yani burada bir aslen hakikati bir mushkile yok hakikatte. Ama işte <gülüyor> mushkile yani o işte dediğim gibi yani İbn Kulab'in evet yani Ehl-i Sünnet'e Yakındı, lakin bazı bidat görüşlere sahipti. İşte o bidat görüşler, ha o o bozuk olan görüşler zaten bu tip yine başka bozuk görüşleri ve da başka bozuk anlayışları işte gerekli kılıyor. Dolayısıyla evet, yani kespi kast ettikleri o. Tam Kesbi zaten kendileri de izah edemiyor. Şimdi anlayacaksınız. Tam yani bu bir giriş mahiyetinde. Şimdi ikinci ikinci metnimiz. Cevharatü't-tevhiddir. Cevharatü't-tevhid <gülüyor> eşarilerde akide esasi akide metnidir. Tamam. Akidede bir eşarinin başvuracağı metin Cevharatü't-tevhiddir. Ve onun üzerine belki şey edeceğiniz yani şerhlerdir. Yani cevhara, Cevharanın şerhleri çoktur. Yani bu Cevhara nasıl, nasıl anlayabilirsin? Yani ehemmiyetini aynı maturidirlerdeki nesefi akidesi gibi. Tam, Maturidilerde neyse akide neyse ne ise önemi yani kastettiğim. Önemi ve meseptteki yani merkezi konumu ve yeterli itibarıyla. Tam aynısı eşarilerde cevher-i tevhiddir. Tamam. Ha şimdi bu bunun sahibi kimdir? El-Lekani'dir. el ismi İbrahim ibnü İbrahim İbrahim ibnü İbrahim el-Lekani Rahimullah Ve dikkat edin Malikî ulemasındandır. Şeyde el-Adavi el-Derdîr'de Malikî ulemasındandır. Halbuki aslen Eş'ariler neydi? Şafiiydi yani. Yani ilk Eş'ariler Şafi'dir ama ondan sonra yani şey Eş'arilik önce Malikî'lere ondan sonra Bağdat'ta da Hanbelilere de geçti. Hatta işte son yani müteahhir zamanlarda yani şeye nispeten Ebu'l-Hasem'in eşariye nispeten işte bu mesela El-Aqani vefatı 1041. Yani bu dönemlerde daha ziyade eşarilerin şeyleri işte, savunucuları melikler çoktur. <gülüyor> Şimdi el-muhim yani bu eşarilikte esasi metin yani akide metini cevhret tevhiddir ve onun da yine o da bir manzumedir. Aslen cevhara manzumedir. Onun da yine e, Nazım kendisi şerh etmiştir. O şerhin ismedi de Hidayetül Murid'dir. Hidayetül Murid ala Cevhara'cı Cevhid. Tamamen ikisi de şerhide, Nazım'ı da Elleqaniye e, aittir. Rahimullah. Rahimullah. Abizen yani ehli dün anlaşıldı değil mi yani yanlış anlayayım biz Maturidiler, Eşariler, Ehli Sünnet demiyoruz diye onları yani kafir de demiyoruz abi orada ha? bir, tamam, bir şey anlaşılmasın. Yani hatta işte Ehli Sünnet sadece meselenin Ehli Sünnet olarak tabir ediliyor. Muşkülü orada. Yani şimdi mesela cevher-i tevhid şey medreselerinde Türkiye'de değil çünkü Türkiye şey değil ama Doğu medreselerinde tamam eşarelik yani şafi mese medreselerinde öyle diyelim. Şafi medreselerinde ve İslam aleminde umumen akide dersinde okuduğun metin budur, Cevheradır. Tam aynı Türkiye'de bir medresede sen akide hangi metnini okuyorsun? Nesefi Nesef akidesini okuyorsun. Ve bu akideyi ne ola hangi akideyi okuyorsun? Ehli sünnetin Ehl Sünnet akidesi diye okuyorsun. Halbuki ehli sünnetin akidesi değil. Tamam ehl sünnet akidesi değil. Yani ehl sünnet akidesi ne manada ehl sünnet akidesi değil? Yani sahabenin ve sahabenin öğrettiği akide bu değil. Ha tamamıyla mı? Hayır tamamıyla değil. Ama sen eğer bir akidenin yani bir, bir tarafın akidesi on esastan ibaretse ve sen o on esasın en azından üçünü dördünü yıkmışsan ve yine de dersen ki yok bu yine odur. Ya, bu yanlış olur. O yanlış yani. Bu ehli sünnet ve bu esasi şeyler yani. Yani bunlar sadece böyle teforat olan cüz'i meselelerde değil ki yani. Birincisi, birinci ihtilaf imanın tarifinde vakı olur kardeşler. İmanın tarifinde yani. yani. Sahabe imanı farklı tarif etmiş. Bizim imamlarımız imanı farklı tarif etmiş. Eş'aril maturiciler farklı tarif ediyor. Yani ondan sonra sen diyorsun ki yok yine onlar onların yolundan çıkmamışlardır. Doğru değil. Yollarından çıkmışlardır. Tamam dolayısıyla yani asıl yani onun için diyoruz yoksa elbette eşari ulemasının da maturidi ulemasının da ümmete çok fazla hizmetleri vardır ve çok faydaları vardır. Birçok sen birçok meselede onlardan istifade ediyorsun. Birçok meseleyi yine eşari olan maturidi olan birisinden öğreniyorsun. Tamam yani onların fazileti sabittir ve ehl-i sünnete ehl-i sünnete yakın oldukları için zaten ehl-i sünnet olarak tabir ediliyorlar. Yani hiç kimse bir Rafizi Ehl-i Sünnet demiyor. Çünkü o Ehl-i Sünnet'ten çok uzak. Tamam. Ve da mesela hariciye kim Ehl-i Sünnet diyor mesela. Yani şimdi hariciye Ehl-i Sünnet mi? Kimse hariciye Ehl-i Sünnet demez. Halbuki tamamen hariciye Ehl-i Sünnet onu da kaynağı Kur'an ve Sünnettir. O da sahabeye tabi olduğunu söylüyor. Ama kimse demiyor Ehl-i Sünnet mezhebidir. Haricilik Ehl-i Sünnet mezhebidir kimse demiyor. Çünkü Sünnet'ten yani uzak düşmüş ve onu kimse yani ehli sünnetin müdafaa eden bir mezhep olmadığı için yoksa aslen o da yani o manada ehli sünnettir. Yani nasıl Maturidiler, Eşariler ne kadar ehli sünnettiyse Hariciler de o kadar ehli sünnettir. murciye de o kadar ehli sünnettir. Şimdi Murci ehli sünnet değil ama Eşariler ehli sünnet de oluyor. Bu nasıl bir şey? Yani sen bunu anla. Sanki Eş'ariler murciye değil. <gülüyor> ya yani sanki Maturidiler murciye değil yani. Tamam. Zaten irca akidesini savunan maturidilerle eşariler. Ama murciye dediğin zaman murciye murci ehl-i sünnet değil. E ama maturidiler, eşariler, murciye. Onlar ehl-i sünnet. Nasıl oluyor? <gülüyor> en muhim yani. Başka bir mesele de şimdi <gülüyor> cevharat-ı Yani bu dediğim eşarilerden eşarilerden. Akidede en önemli metindir. Yani içeriği zenginliği manasında veyahut da tafsilatı bilgi verme manasında değil. Yani bu umûmen eş-arilen akidesini beyan ettiği ve yani yeterli beyan ettiği dolayısıyla da medreselerde genelde okutulan akide metni budur. Ha şimdi <gülüyor> diyor ki Cevheradan Nazım Rahimullah: "Wa vacibun imanun bil kadari ve bil kadâ fi'l haber." وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتا في الخبر شارح النديوكي يعني أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب شرا على كل مكلف وذلك يستدعي رضا بهما أما القدر بساري بساري عند الأشاعرة إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص ve türkülerin belirli bir kısmını da gözlemleyebiliriz. İşte bu da gözlemleme yönteminin bir parçası. İşte bu da gözlemleme yönteminin bir parçası. İşte bu da etmek. yönteminin bir parçası. İşte bir ölçüye yani özel bir ölçüye göre bu da gözlemleme yönteminin bir parçası. İşte bu hem gözlemleme yönteminin bir parçası sıfatlarında tıpkı me sabıkahil elmu yani ilmine göre sabık olan ilmine göre burda elüsünet ile mutabık mı mu? elüsünet evet. ile mutabık san el kadere evet. in Allah Teala alim ma kadir el aşiyai ve azmanıha قبل ايجادها الله عز وجل Eşyaların, şeylerin ve zamanların yani ölçülerini, miktarlarını onu icat etmeden önce bildi. Thumma aujda ma sabqa fi ilmihi, anhu yujdu kullu muhdethi. Sonra da ne? O bilgisine göre de ne etmiştir? Her kim bir şeyi ortaya koyacaksa ona göre icat etmiştir. Sadirun an ilmihi, wa qudrathi, wa bu neden sadır olmuştur? Yani Allah'ın azrın ilminden, kudresinden ve iradesinden. Ha za hu'l ma'lumun dini bi kavati'l berahin. Bu kesin bilgilerle, delillerle dinde sabit ve malum olandır. Ve aleyhi kana selehu min's sahabati ve hiyare't tabe'in kablu hudut'l kadariyeti'l muhalifin. Bu yani bu dinî eee el-Lekani al rahimehullah naklediyor. Yani sahabe ve bütün yani imamlarımız, selefimiz yani bu akide üzereydi. Allah Azze ve Celle ilmi vardır. O ilmiyle herkesin ne yapacağını biliyor. Dolayısıyla o bilgisiyle de o yapanların fiillerini icat etmiştir. Tamam. Aynı selefin dediği gibidir. Yani bunda bir biz var mı? Yok. <gülüyor> Fani demiş yani burada faydalar zikriyor. Hepsini ben burada getirmedim. Yani bahisin hepsi bu değil. Tamam sadece önemli olan yerleri burada mevcut. Demiş ki yecebul iman bil kader ve la yuhtecju bihi kader iman vaciptir ama kaderle delil getirmek ihtiyaç caiz değildir. <gülüyor> <gülüyor> Femen waqa fi cerimatin ameden quti alayhi bi mucibiha şer'an. Kim kasten bir cereimi işlerse o zaman şeriatta da onun cezasını nesi onu görür alır ve la yikolun, qoluhu, qeder Allahu عليya, hujte ve gzerlehu, yedfaguhunul, muahxadete, bi muktazahay. Yani bu o zaman ne? Allah bana bunu takdir etti sözü, cete olmaz onun için. Yani şeriatte cezasını isolun görücükti. Bel <gülüyor> hı nazilun, nedir o, ihbar bi ma la yufit Onun bu sözü nedir? Yani Evet, haber doğrudur. Tam lakin ona fayda vermeyecek olan doğru bir sözdür. Bunu bana Allah takdir etti. Doğru mu? Hı -hı. Doğru. Lakin o söz ona fayda, fayda vermiyor. Vermiyor. O ihbar yani fayda vermez. Evet doğru bir haberdir lakin o haber ona fayda vermezdi. Ha şimdi burada el-muhim ne de, ne neyi ne ispat ediyor. Evet. Bunlar hepsi Allah'ın kaderiyle, Allah'ın emriyle, Allah'ın hükmüyle cereyan ediyor. Kişinin cerimesi de yani itaati de masiyeti de Allah'ın azacının emriyle cereyan ediyor. Lakin onun cerimeye kaderi del getirilmesi batıldır, kabul edilmez. Yine şeri ahkam onun üzerine uygulanır. Çünkü bu evet ihbar doğrudur. Allah azzeyi takdir etmiş, öyle yapmıştır. Lakin bunu mazeret göstermesi bu kabul etmeyiz. Çünkü o bir emirle mükellefti. Buraya kadar ehl-i sünnetin muhalefet var mı? Yok. Evet. <gülüyor> hmm. Ne demiş? اَشَارِ بِقَوْلِهِ كَمَا اَتَفِ haberi بَيْتْتَ اِلَا اَنَّ دَلِيلَ ذَٰلِكَ سَمْئَيُونَ Bunların delilleri nedir? Sem'idir. Yani kaderi imanın ve kadai imanın delilleri nedir? Sem'idir. O zaman nakide nasıl geliyorsa ona göre iman etmemiz lazım. وَقَدْ صُنِّفَ فِي الْأَحَدِيثِ الْوَالِدَى فِي بَبِ الْقَدَى الْقَدَرِ كُتُبُونَ جَلُّهَا كِتَابُ الْبَيْحَقِ Tabi ki. Olması lazım. Yani kitab-ül kader. Beyhakî'nin kitab-ül kaderi var. O diyor en güzeli, en faydalı olan hangisidir? Beyhakî'nin kitab-ül kaderidir. Niçin bu beyhakî? Rahimullah eşaridir. Hakikatte de eşarî değil işte muşki var <gülüyor> da. Eşarî değil. Nedir? Kullabîdir. Ha, beyhakî de <gülüyor> Elbümüm. O zaman şimdi burada niye bunu okuduk? Şimdi bu eşarilerin dediğim gibi tekrarını yani en çok itimat ettikleri akide metnidir. Tamam. Ha bu akide metninde şimdi buraya kadar kader ve kada baksın iman yani imanın kader ve kazaya imanda ehli sünneteyle muhalefeti var mı? Buraya kadar yok. <gülüyor> <gülüyor> Zaten muşkili orada, tamam yani hem eşarilerde hem de matüriddelerde zahirde ehlüsinetin muharefi yoktur tam muharefet nerede ortaya çıkıyor Tafsilat. tafsilatta orada muhalefet ortaya çıkıyor yoksa zahirde muharefet yok evet Allah azze ve ccelik'tir her şey yaratmıştır Bizi de yaratmıştır fiimizde yarat iradımızda yaratmıştır her şey Allah azze ve ccelik ilmiyle bilmiştir, o ilmiyle de yazmıştır yazge göre de herkesin işlediklerin Ceryaneci. Bununla beraber kul nedir? Hakiki faildir. İradesi vardır, kastı vardır, iradesi vardır. O fiili de işleyen kuldur. Böyle diyorlar. Ha, zahirde akide bu. E şimdi bu Ehl-i Sünnetin akidesi. <gülüyor> Ehl-i Sünnet aynen böyle diyor. Dolayısıyla zahirde ihtilaf düşmüyor. Ama işin tavsilatına Tavsılat. indiğin zaman bu irade nedir? O zaman o zaman işte aslen aslen yani muşkulu ortaya çıkıyor. Sonra demiş ki beyanu en-tawfiqa vel-khidlani bi-mashi'atihi ta'ala ve kudratihi. O zaman tavfik ve khidlan yani ya o salih ameli tavfik etmesi ve da işte maasiyetin amaosite yani, işlemesin yani yine Allah'ın azrının onu tevfik etmemesi sebebiyle onu terk etmesi sebebiyle Bunadır, bu nedir bu Allah'ın azrının meşiyeti ve kudretiyle diye başlık atmış. Sonra da nazmetmiş fehalikun <gülüyor> li abdihi ve maamil muwafiqun limen arada en yasil ve khadinun arada buduh ve munjisun arada demiş ki ila alim tahafe'l maana Anma yijebu iatikadu, an Allah Subhanahu ve Lxaliqu, li kudret fi men arad O zaman ne, birinci yani şunu itikat etmen vaciptir. An Allah Subhanahu ve Lxaliqu, li kudret o itaati işleme kudretini halk eden kim? Allah Azze ve Celle. Fi men arad tevfiquhu, kimin için bu vaki oluyor Allahın Azze tevfik etti. Tamam yani o itati itaati, itaati kudret, o itaati yani kastetme yine neydi? Neyledir? Allah'ın Azze ve Celle'in tevfiki iledir. Ve li maasiyeti fî men ve o maasiyeti işleme kudreti de yine kim veriyor? Allah Azze ve veriyor. Ama ne onu tevfik etmeyerek. Yani onu nefsiyle baş başa bırakarak. <gülüyor> Sonra yani burada bir, yani burada özün ifade ettiğinde bir yanlışlık var mı? Ehl-i Sünnet'e göre. Yok. Tamam aynen Ehl-i Sünnet'in dediği gibi. Allah Azze ve Celle salih amel işlerini salih amele tevfik eder. Ve o tevfik etmesiyle o salih ameli kasteder, irade eder ve salih ameli işler. Ve masiyeti de Allah Azze ve Celle onu nefsiyle baş başa bıraktığı için o ona meylettirir. Bu surette meylettirir. O meyliyle o masiyeti işler ve o mahiyetin hakiki faili olur. Yani her haliyle Allah azze ve cel yani itaat edeni de itaat ettiren Allah'tır azze ve cel isyan edeni de isyan ettiren Allah'tır azze ve cel tamam yani bu <gülüyor> el-esnetin dediği ya yani, şimdi mesele o kesb ef'al şimdi mesele aslen burada mesele tu kesb-i ef'al veyahut da ul ef'al وَعِنْدَنَا لِلْعَبْدِ كَسْبٌ كُلِّفَ وَعِنْدَنَا Yani bizde eş'arilerde abdi kesbun كُلِّفَ Kesbi vardır ve o kesb de nedir? <gülüyor> mükelleftir. Yani mükelleftir. Yani teklif orada, oraya ta'luk ediyor. Onun için kesbi istirat etme mecbur etmeler. Çünkü oraya teklif orada ta'luk ediyor. بِهِ Yani kullife bihi وَلَاكِنْ لَا يُؤَثِّرْ فَعْرِفَ Lakin bu kesb nedir? Bu <gülüyor> Etkisi yoktur. Evet, kesbi vardır. Lakin bu kesb nedir? Etkisizdir. Ve lakin la yu'athir. Fe'arife. Bunu iyi e bil yani. İyi bil yani. Bu etkisizdir. Fe'leyse mecburan ve la ihtiyara. Mecbur da değildir. İhtiyarı yani, da yani mukayyer değildir. Ve leyse kullen yef'alu ihtiyara. Ve herkes yani ihtiyarda, ihtiyarı amel etmez. Yani burada ihtiyarı fiiller, ittirarı fiillerin ayrımını kast ediyor. El-Muhim, o zaman kolun ne? Kesbi vardır. Lakin o kesbi nedir? Etkili değildir. Ha, şimdi diyor ki, هَذِي الْمَسْأَلَةُ مُتَرْجَمَةٌ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ meseletil الْكَسْبِ Yani kavm derken eşarileri kast ediyor. Eş'arilerde bu mesele neyle mutercedir? Yani neyle tabir edilir? Kesp meselesiyle. Vahiy ahlak tarihi terkesp. Ya Murmur ya. Vahiy min gawamdi mabahis el kelamı. Kendi kendisi diyor. Vahiy min gawamdi mabahis kelam. Bu kelam bahislerinin yani akide bahislerinde çok kafalı, anlaşılmaz bahislerdendir. Anlaşılmaz bahislerdendir hatta ضرب به المثل hatta bu nebi Arabun bir sözüne dahi işlemiştir Arap der ki fakil akhfa min kesbil eş'ari yani bu bir mesele mesela eğer şey ise anlaşılmaz ise yani içinden çıkamıyorsun neyin ne sizi anlayamıyorsun ne dersin yani bu bir söz tamam bu bu bahiste değil mesela ben sana bir şey söylemişim herhangi bir şey sen diyorsun ya ya bu akhfa min kesbil eş'ari yani bu Eş kespi kesp nazaryesinin daha kapalı yani söylediğin şey anlaşılması mümkün değil yani tamam yani o kadar kapalık bir karışık bir mesele ki onu anlamak mümkün değil senin söylediğini anlamak hiç mümkün değil ve o da senin yaptığını anlamak hiç mümkün değil tamam yani bu bir Arap'ta bir sözdür yani, yani işte öyle hakikaten kesp meselesini anlamak güç. Havuda ba'duhum ennehu Hatta kimisi de demişlerdi, ennû ismûn bile musembe. Kesb yani evet, mûsemmâsı olmayan bir isim. Tamam ama hakikati öyle, ne, nedir yani sen bir bak şimdi, yani kudret ispat ediyorsun, ama diyorsun kudretin etkisi yok, bu nasıl bir şey? Yani kudret nedir? <gülüyor> kudret zaten işte etkili bir şeydir yani kudret. Değil mi? Kudret eğer kudretin etkisi yoksa o zaman, hangi kudretten bahsediyorsun? Zaten kudreti etkisiz kılarak sen zaten kudreti nefret tamam ilginç İlginç yani, cidden. güzelmiş hocam. Evet, kabulleniyor evet ama tabi kabulleniyor, ne kabulleniyor çünkü, diyor hayır öyle değil yani elbetten. وَالْحَقُّ اِنْدَنَا اَنَّ الْعَبْدَ لَا يَخْلُقُوا Ha şimdi el mesele, el muhim yani burayı nasıl bu görüşe varıyorlar, zorunlu olarak. وَالْحَقْقُ اِنْدَ الْاَشْعَرِيَّةِ اَنَّ الْعَبْدَ لَا يَخْلُقُ اَفْعَالَ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ O zaman kendi fiilden kul yaratan değildir. Bunu bir. inma هُوَ kasibun lahu ضَرُورَةَ تَعَلُقِ الْتَكْلِيفِ biha. Yani kesb ediyor. Niçin onu ispat etme mecburiyetindeyiz diyor. Yoksa teklifi nefh edeceğiz. Yani kulun yine teklif sahibi olduğunu, teklif ile yani şerih hitapla mükellef olduğunu ispat edebilmek için o işlediği fiile bir pay verme mecburiyetindeyiz. Yoksa mükellef olmadığını ispat etme mecburiyetindeyiz diyor. Tamam. O zaman yani o teklifi ispat edebilmek için kesbi ispat, yani o kulun fiilinde bir pay sahibi olduğunu ispat etme mecburiyetinde. O zaman kâsiptir diyor ve inne na'lemu bil berahein en la halikasi çünkü biz yani beraih burhan nedir yani apaçık kat'i şey demeyeceğin itiraz edemeyeceğin reddedemeyeceğin kat'i delil yani bu bu burhanlarla bu tür delillerle biliyoruz ki Allah'tan başka halik yoktur aziz Hocam. bu ne demek Allah'tan başka halik yoktur yani o fiilde Allah'ı yaratmıştır tamam yani demden bahsettiğim işte o mesele, o muşkile. وَاَنْ لَا تَأْث۪يرًا اِلَّا لِقُدْرَةِ الْقَد۪يْمَ Şimdi eğer Allah Azze ve Hücud'den başka halik yok ise, tamam onu ispa, bütün deliller onu gösteriyor ve ona itikad ediyoruz. Allah'tan başka halik yoktur. O zaman şunu da deme mecburiyetindeyiz. اَنْ لَا تَأْث۪يرًا اِلَّا لِقُدْرَةِ الْقَد۪يْمَ Sadece Allah'ın kudretinin bir etkisi olması lazım o zaman. Tamam. Çünkü tek yaratıcı odur. O zaman ondan başka, hiçbir, ondan başka hiçbir şeyin yani bütün mahlukatın etkisi yoktur. Onu deme mecburiyetindeyiz. Ve ne'alemü bi'l-darurati kudretil hadifete lil'abdi tetealleku bi'baadi Ve şunu da zorunlu biliriz ki kullaki o kudret ki onu ispat ediyoruz o hadise o kudret o da ne? Bazı fiillere taalluku var bazı fiillere taalluku yoktur. Kes yani Yükseliş, çıkmaya bir yere çıkmakta etkisi vardır. Çünkü o ihtiyarı fiildir. Dûnel ba'd, kes sukut. Ama düşmek, ihtiyar değildir. Tamam. O düşüyorsan kastını yapmıyorsun. Dolayısıyla bu iki fiil farklıdır. Fenerbahçe'nin kudretil haditheti kesben ve en lem ne'arif hakikatehu. Tamam. kesp diyoruz bu şeye ama onun hakikatenin <gülüyor> bilmiyoruz. Asen burada bir müşküle yok. Tamam yani burada bir müşküle yok evet sen diyebilirsin. Yani burada bir field yani field field bir pay var. Ona kes diyoruz. O işte kulun kudretinin taluk ettiği mahal orası. Lakin hakikatini bilmiyoruz. Yani bu illa da itiraz bu itiraz edilecek bir şey değil çünkü birçok hakikatin birçok şeyin hakikatini biz de bilmiyoruz. Çünkü hakikatini Allah azze ve celle bizi açmamıştır. Tamam. Ama mesele muşkül burada değil yani hakikatını <gülüyor> hakikatin bilinmemesinde değil. Çünkü sen de bunu izah edemiyorsun aslında. Yani kulun iradesi var, kudreti var. Lakin bu irade ve kudret yani hakiki manada nasıl fiil üzerinde cereyan ediyor? Sen de bunu hakikatını izah edemiyorsun. Ehli sünnet de bunu izah edemiyor. Diyor ki bu Allah'ın lütfudur. İşte latif bil latifedir diyorlar ha, bizim imamlarımız. Yani izah etmekte güç yani senin sınırına geldiğin yer. işte İbn-i Kuteybe Rahimun dediği gibi buraya kadar geliyorsun. Ondan sonrası artık nedir? Allah'ın Azze ve Celle'nin hazinesidir, kitlemiştir. Sen onu açmaya çalışırsan zaten açamazsın. Tamam mı? Yani sen kırılırsın. Yani sen sapacaksın. Dolayısıyla orada durma mecburiyetindesin. Allah'ın Azze ve kudretini, ilmini ve kendi fakirliğini itiraf etme mecburiyetindesin. Yani bu sözde bir beysi yok. Lakin muşkule nerede? Yani aslen izah ettikleri ya da sebep gösterdikleri şey sebep değil. Tamam işte o kesp. Çünkü kesbiyi nasıl izah ediyorlar? İşte kulla beraber, yani o fiille kulun işlediği fiille beraber gelen o kasıt. Ha şimdi mesele nerede o önemli olan? Bunu iyi anlamanız lazım. O kastı niye ispat ediyorlar? Teklifi ispat edebilmek için. Peki hele hakikaten teklifi ispat etmiş oluyor musun? Bir etkisiz bir kasıtla. Hayır. Hayır. Tamam yani mesela muşkülü orada. Sen hakikatini izah edemiyorsun. Muşkülü yok. Doğrudur yani. Hakikatını kimse izah edemiyor. Ama senin onu getirdiğin yani kesbi getirdiğin sebep kesbiyle zaten meydana gelmiyor ki, izah etmiyor yani. Sen tek mükellef olduğunu ispat etmek için Diyorsun orada bir mukarene, bir kasıt var, bir kudret var diyorsun. Ama onu da etkisiz kılıyorsun. Etkisiz kılınca da yine o mükellef olduğunu ispat etmiyor ki. Yani muşkili orada. Dolayısıyla hakikatte o iradenin, o kudretin varlığı ve yokluğu aynıdır. Çünkü etkisiz. Tamam. وَحَاسِلُوا كَلَامِهِ Yani kelamin nâzim ve kendisi fin النَّظْمِينَ ennehü işarar fi mes'eleti'l kesbi ila selase tı üç mesele işaret etmiştir ve getirdi menhu mezhebi ehli sünnet ehli sünnetin işte bak ehli sünnetin görüşünü takdim yani ilkin zikri diyor diyor o da kimin hakikati görüşü eşarinin Eşari yani İbn Kullab'ın aslen Kullabiyenin görüşü aslen Hı. ama Ebu'l Hasan el eş Eş'arî de bu görüşü İbn Kullab'dan aldı ve bu görüşü de ilkin yani savundu ve hatta yayılmasına sebep olan odur Ha bu nedir peki şimdi? Wa huwa lil abdi kasben li af'alihi yetaallaqu bihi et-teklif. Tamam yani kulun ozunlu bir kesbi var. Yani fiilleri kesb ediyor. Kesb aso nedir? Yani kesebe cemi amanası. Yani o zaman fiilleri o o fiilleri kul topluyor. Kesbeden odur. Yetaallaqu bihi teklif. İşte ona da teklif taluk ediyor. Min من غير ان يكون موجدا وخالقا لها tam evet yani o fiilleri kesbeden odur kuldur ve o kesb ettiğinden ötürü de mükelleftir lakin o fiilleri icat eden halk eden o değildir ha min gayri an yakuna mucidan ve halikan laha ve inma lahu fiha nisbetu terjih o kulun sadece ne var orada bir nisbi bir tercihi var yani. Kelme ile el fi'li terk. O tercih nerede? Yani ya o fiile meyli var ya da yani işlemeye meyli var ya da terk etme meyli var. Ve hâzâ mâ sarraha bi'hi ba'duhun bi'kavlihi l'l-abdi kudretun tehtalifu bi'hen nisabu fakat. Yani ne? Evet kulun kudreti vardır. Lakin o etkisizdir. tam Tesir yoktur. Yani nisbi bir yani mail maili itibariyle kasti itibariyle ve kudreti vardır. Fetayin احد tarafı fiilü ve terk yani artık ya ya işleyecek yahut da terk edecek. O manada bir kudreti vardır ama onun dışında o kudretin hiçbir sureti bir etkisi yok. Yani etkisi yok derken niye kastediyor aslen? Yani niye etkisi yok diyor o kudretin? Çünkü o şey yani yaratma alışma, Ayva. ha Desek ki bak nazardaki bozukluk orada. Kendisi, kendileri şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki eğer biz burada bu kudreti etkili ispat etsek, desek ki burada kudret muessirdir. O zaman ne demiş olacağız? Ki, iki, iki, bir, ha, O fiili icat eden kuldur. O fiil ihtiraden kuldur. Yani o ihtas eden kuldur. Çünkü mesele nereye? Yani kudreti çünkü eşarıyla nereye bağlıyorlar? İhtasa bağlıyorlar. Tamam. İhtas etme. Fiili var etmeye bağlıyorlar. Ha, fiili eğer biz şimdi orada kulun kudretini eğer müessir olarak ispat etsek diyorlar o zaman iki müessir kudret ispat etmiş olacağız. Çünkü aslen o fiili ihdas etmekte tek müessir kudret kime aittir? Allah'a azze ve cere aittir. Ha, şimdi eğer kulun da kudretini müessir olarak ispat edersek o zaman Allah'la beraber bir müsavi, bir halik ispat etmiş olacağız. Dolayısıyla bundan kaçırmak için diyorlar ki kudret etkisi, evet kudreti var. Çünkü mükellef lakin o etkisizdir ki yani Allah azze ve ortak koşmayalım. Anladınız? Dolayısıyla dolayısıyla etkisiz kalıyorlar ya. Yani. Etkisiz kalmanın sebebi o. Ama şimdi tabii etkisiz kılarak da aslen yani o kudreti nef ediyorlar. Dolayısıyla aslen yani bir şeyden kaçarken bir bidattan kaçarken bir bidata düşüyorlar. O da işte bu yönden de cebrillere benziyorlar. Kendileri bunu izah edecek, söyleyeceğim, getirdi okuyacağız. Kendileri bunu yani kabul etmiyorlar. Ya da kendileri derken yani imamları aslen bunu kabul etmiyor. Huve kesbul lazı abara anhu İşte o kesbodur diyorlar işte o kesptir ellevi abbr bazıları da yani bu kesbi şöyle tabir etmiştir. bir enhu ma yako bih bila evet o makdur yani kudretin kudretin vaki olduğu mahal makdur. o vaki oluyor yani o zaman kesp nedir o maqdurun meydana geldiği vaki olduğu ama o yapanın yani kudret sahibinin infirat etmesi sahih olmayan yani ondan münferit ondan münferit değildir. Yani o makduru kendisi yapan değildir yani. Ha, birisiyle beraber yapma mecburiyetinde beraber derken yani aslen onun kudretine tabidir. İşte kesbodur. Neyi kastediyorlar? Yani burada kul... Evet kudreti vardır kadir, lakin tek başına müntefi değil. Yani o makturu kendisi ortaya koymuyor, yani fiili maktur, fiili kendisi ortaya koymuyor, kendisi var etmiyor. Onun fiili var eden kimdir Allah'tır azze. Dolayısıyla onun infirat etmesi sahih değildir. Yani bu bahiste sahih olmaz. Tam infirat etmesi sahih değildir. Yani gerçek değildir. Ve bədən bəyəmək və məkturu fi məhalı Kimisi de öldemişler Yani makdurun, makduru anladınız değil mi? Evet. Evet. A, fiil yani, evet. evet. Fî mahalli kudretihi, kudretin mahalli neresi? Kendisi. <gülüyor> tamam. Fail yani. Fî mahalli kudreti yani fail. Anladınız mı bu nasıl yani buradaki izahı? Anladınız mı anlamadınız mı? Evet. anlamadınızsa tekrar anlatayım. Açıldı mı? <gülüyor> hem evet güzel inşallah diyorsun. <gülüyor> ya aslında çok basit, çok şey değil. Sadece burada yani yani eşarilerin dili böyle yani bir, yapacak bir şey yok. Dolayısıyla aslında anlatmak istedikleri kolay bir şey ama anlatırken biraz yani zorluyorlar. Zorluyorlar derken bu dili bildikten sonra yani ulemanın işte onun için sen mantığı okuma mecburiyetindesin. Tamam. Çünkü dilleri böyle yani. O dillerini bilmezsen anlayamazsın. Mesela Razi'yi asla anlayamazsın. Yani Eğer mantık okumazsan Razi'yi asla yani anlama mümkün değildir mesela. Bi hilafil halk. Yani halk etmenin hilafına. Yani halk etmek nasıl bir kudret? Çünkü إنه ما يقاؤ به المقتور مع صحه فياد القادر به. İşte halk etmek odur. Halk etmek nedir? Makturun vaki oluşu neyle vaki oluşu? o Kadir'in infirat etmesinin sahih olmasıyla beraber. Yani o kendisi o makduru kudretiyle var edebilir. İşte bu halk etmektir. Tamam bu halk etmektir. Lakin kesb nedir? Yani o makdurun vaki oluşu lakin tek başına yapamaz. Yani onda o makturu meydana getirme kudreti evet Kadir'dir. Lakin o makturu meydana getirme kudretine sahip değildir. Er yani, sahibi ise o zaman nedir işte o halktır. O halk etmektir. Anlaşıldı. Fenne ma yaqa wa bi'l-maqturu ma'a sihhat infirad al-qadir bihi aw ma yaqa wa bi'l-maqdur la fi mahalli qudratihi. Yani mahalli qudrati yani kendisi <gülüyor> yani Allah azze ve cel o zaman ne yani var ediyor haricinde var ediyor. Mahlukat işte mahruk, halk ediyor. Haricinde halk ediyor. Farkısebû la yojibu, vujud el maktûrî, ve in aojeb attâf el fâîli, bîzâlik el maktûr. Farkısebû la yojibu vujud el maktûr. Yani o maktûrû, var ijat oluşunu, kesb sağlamaz, gerektirmez daha doğrusu. Yani niye gerektirmez diyor? Çünkü, yani demeyin ha sizin bu sözünüz size böyle böyle demeyi gerektiriyor. Eğer siz kesb'en yani kesb'in bakısı sizin kesb asmen sizi nereye götürüyor? Yani Allah'la beraber bir ikinci bir haliki gerektiriyor. Çünkü siz demiş oluyorsunuz ki kesb görüşünü iddia ederek yani kul kendisi firini icat ediyor demiş oluyorsunuz. Diyenlere cevaben yani böyle derseniz şahit diyor işte ben size derim ki kesb le yucibu bu el maktur. Kes kesb böyle bir özelliği yoktur. Kesb o makturu icadını sağlamaz. Tamam. O icadını sağlamaz. Niye makdur diyor? Çünkü failin niye makdur diyor yani? Ben çünkü kendisi, Allah ispatı o yaratıyor, o yani. Kul işlemi yani. Hayır, çünkü kulun kudretini ispat ediyor ya. Evet. Alınız yani lafızları anlamanız için söylüyorum. Çünkü kul kimdir? Kadirdir. Kadir kimdir? Kudret sahibidir. Yani şimdi kulu kadir olarak ispat ediyor eşariler. Dolayısıyla o kulun kudreti vaki olduğu yere ne dersin? Mef'ulü yani o nedir? Makdurdur. Kulun kudretinin vaki olduğu mahal neresi? Makdurdur. Ha şimdi o zaman eğer ben kula kadir dersem o zaman makduru olacak mı? Makduru olacak. Tamam mesele o. Makduru olacak. Ama Müşkil şimdi nerede? O maktur aslenne yani onun icadı var bir de kesbi var işte. Hayır. Bir icat edilişi var, bir de kesb edilişi var. Şimdi icat kime mahsustur? Allah azze ve celle'ye mahsustur. Ama kesb yönüyle kul, kul. kul evet kul kesbeder. Tamam onun için yani ibareyi anlamanız fel kesbu la yucibu la yujibu wujuda'l Yani makturun vücudunu yani icat icadını gerektirmez. Çünkü onu icad eden kimdir? Allah Azze Hocam. وَنْ اَوْجَبَ اِتْتِصَافَ الْفَاِلِ بِذَٰلْكَ الْمَقْدُورِ Evet yani kesb ne diyor? Kesb o failinin o makdur ile muttasif oluşunu gerektiriyor. Evet. Onun için teklifi ispat ediyoruz. Yani bu sayede teklifi ispat edebiliyoruz. Çünkü onunla muttasif evet. Lakin icat yönüyle Allah azze ve cel evet. icadet eder, kul icat etmez. Anladınız? Evet. Onun ise devam ediyor, Başka bir bu bahis. Yani burada o zaman ne? Ee, ha devam edin. Wala yuqalu kat qama al-burhanu ala wujub istiglalihi taala bi halqi al-afaal. la yadkhulu tahta lil ma لِأَنَّا <gülüyor> نَقُولُ Ha şimdi eğer buna şöyle itiraz gelse yani biz biliyoruz Allah subhanahu aleyhi halkında müstakildir. Tek yani yaratan odur. Ve fiilleri de yaratan sadece odur. O zaman maktur birdir. Onun kudreti var sadece. Halk etme kudreti sadece ona aittir. Ve o zaman maktur bir olması lazım. Yani sadece onun kudretini vaki olduğu mahal ama eğer sizin kul için bir kudreti ispat ediyorsunuz, o zaman bu ne manaya geliyor? Yani orada şimdi iki tane kudret var. Bir Allah'ın kudreti, iki de kulun kudreti. Yani اثباتكم للabdi مع خلق الله ha bu فعله منصوب مفعلنن مفعله خلقن tam. kesbehu o da منصوب o da neyin مفعله İthbâtukum, tamam. Yani <gülüyor> İthbâtukum lil'abdi kesbehu mâ halqillâhi fe'lehu Tamam o zaman yani siz hem bir tarafta Allah Azze ve Celle için halkı ispat ediyorsunuz diğer tarafta da kul için kesbe ispat ediyorsunuz. E bu da sizi hangi zorunlu bir hale sokuyor o zaman siz burada iki kudret ispat evet. ediyorsunuz ama bir makdur. Yani bir fiil var, iki kudret var. Bu nasıl mümkün? Denilmez diyor böyle itiraz edilse bizim bu nazariyemize bu görüşümüze böyle kabul etmeyiz lianne naqulu çünkü biz şöyle deriz لما ثبت bil burhani الخالق هو الله سبحانه subhanahu ve لقدرة darurati in li kudrati el abd ve iradatih madkhalan fi ba'd el af'ali ka harakati el batshun dun el fi ile qaul bi anna ta'ala khaliq wal abdu kasib aywa h ozun biz deriz ki lianna naqul lama thabata bil burhan anna al khaliq huwa huwa Allah azza wa jall khaliqtir wa bi darurati in li qudrati al abdi wa iradatihi bunu biliyoruz yani bunu aklen bildiğimiz ve naklen de bildiğimiz bir kulun bir kudreti var, yani iradesi var. O iradenin de bazı fiillerde bir, yani işte etkisi demeyin, bir dahili var. Yani bir payı var. Onlarda hangi fiillerdir? ki hareketil batışı, batışı nedir? Yani vurmak. Vurmak. Tamam. Yani o vurmada nedir? Kulun bir ihtiyarı var mı? Var. Dûnel ba'di ke hareketil irtiaşı. Yani titreme de değil, mesela vurmada evet şeysi var, etkisi var. Evet hareket o hareket ihtiyari bir harekettir. Bir şeyi vurmak tam o etki, ihtiyari bir hareket. Ama titreme o titreme o iktiyarı değildir. O zaman zor zorunlu olarak biliyoruz ki bazı fiillerde bir ihtiyarı olması lazım, bazı fiillerde iktiyarı yoktur ihtajna fi fi tafsil an hadha al-madiq wa san burada bir var oluyor bir sıkıntı meydana geliyor onu halledebilmek için tamam ne ihtiyacımız vardır ilal kavli bi anallahutaala khaliqun wal abde kasibun Deriz ki kul yaratıcıdır kul da allah yaratıcıdır ve kul da kesbedendir mu tahqiquhu an tasarful abdi qudratuhu wa iradatih ila al kasbun o zaman o kulun kudretini, iradesini sarf etmesi yani o fiile meyletmesi, onu etmesi, onu kastetmesidir nedir? bu Ve icadallahi te'ala'l-fi'le ak'ibe zâleke sarf halkun. Ve şimdi aslında burada bir muşkile var ibarede. Yani dolayısıyla bunu bütün şarihler tasih ederler, ıslah ederler. İslah ederler. O da nedir? Şimdi aslen bak bu ibareden anladığı nedir? o اللّٰهِ Teala الْفِعْلَ yani Allah'ın Azze ve Celle'in fiil icad etmesi akibe ذَلِكَ sarf اَقِيبَ bak. Yani o zaman bu ne aslen? Zahirde. Yani o meylden kasıttan sonra ama aslen kesim nedir? Mukari nedir? tam beraber düşmesi lazım. Yani aynı vakitte. Ama burada bir yani tabirde bir hata var. Dolayısıyla bunu hepsi düzeltir yani. Bütün eşarıyla, bütün şarihler bunu düzeltirler. Yani burada maksut hani akabinde değil, sonrasında değil yani beraber. El-Muhim bu halk budur yani. Ha, halk, o zaman halp böyle kesbi böyle. O zaman, kesb nedir? Yani kulun o fiile meylidir. halk nedir? Oku o fiilin icadıdır, ihtirasıdır. وَالْمَقْدُورُ الْوَاهِلُ الدَّخِلُونَ تَحْتَ قُدْرَتَيْنِ بِجِهَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ O zaman iki farklı cihetten bu iki kudret aynı makdur da oluyor. Tamam. Taalluku yani aynı makdura taalluku iki farklı cihetten. İlahi kudret onu icat etme cihetinden taalluk ediyor. Ve kulun kudreti de kesbetme cihetinden taalluk ediyor. Tahte kudretillahi Teala ta bi cihetil halq ve tahte kudretil abdi bi kesb. Tamam. Bu eşarilerin kulun iradesi, fiili bahsindeki görüşü budur. O zaman nedir? Özetle özetlersek. O zaman eşariler diyorlar ki ne oldu? Saat dokuz bu. Artık yani bunu bitireceğiz. Tamam. Bitirmeden kalkmak yok. <gülüyor> İnşallah kısa az kaldı, bitti aslında konu da. Şimdi o zaman ne diyor eşariler? Eşariler diyor ki Allah Azze ve Celle her şey yaratandır. Biz de yaratan Allah'tır Azze ve Celle. Bizim irademizde yaratan Allah Azze ve Celle. Fiilimizde yaratan Allah Azze ve Celledir. Bunun dışına yani bu e, bu onun meşiyetini, iradesini, ilmine tabidir. Tam bu yaratması. Ama kulun da bir iradesi vardır. Kulun bir kudreti vardır, meşiyeti vardır. Tabi aslında bu tabirle dediğim gibi biz yani bunu, bu özet yani muhtasar olarak bunların hepsini aynı manada geçip gidiyoruz. Tamam. Ee, ve bunun ve bundan ötürü de nedir? Mükelleftir. Mükellef. Bundan ötürü de mükelleftir. İyi salih amel işlerse karşılığını görecek. İşte masiyet işlerse karşılığını görecektir. Bu bu hususta ehli sünnete bir muhalefetleri yoktur. Mesele nerede sıkıntıya giriyor? Hadiyorlar ki ama bu fiil bu kulun fiili nedir? Kesbidir ve kesbiden kastettikleri ehli sünnetin kastettikleri kastettiği değildir. Kesbin kastettikleridir. Yani orada kulun kudreti, iradesi ne diyor? Fiile mukarinedir diyorlar. Tamam. fiile beraberdir. Ama <gülüyor> o beraber gelen o mukarene olan o kudretin mesele de yani şey nokta burası önemli nokta burası etkisi yoktur. Tamam tesiri yok diyorlar. Tesiri yoktur. Şimdi tesirsiz kılarak ne olmuş oluyor aslen hakikatte ne yapmış oluyorlar? Evet kudreti nef yetmiş oluyorlar. Dolayısıyla da aslen aynı cehmin safhane dediğine dönmüş oluyor. Tamam burada o zaman yani bir kulun bir payı yok demek Fiili, fiilde bir payı yok demek. Dolayısıyla yani tamamıyla Allah Azze ve Celle'nin yani mutlak surette kulun hiçbir surette yani mutlak surette hiçbir bu fiilde hiçbir etkisi bir payı yoktur manasına geliyor. Anlaşıldı değil mi? Dolayısıyla asren eşarilere işte gizli cebriler, gizli cehmiler denilir. veyahutta da işte cebr görüşünü mesela şey ederken bir mahda olan cebriye derler, bir de olan cebriyeden bahsedirler. İşte mutevasıta cebriye eşarilerdir. Çünkü onlar da hakikatte yani kulun e, iradesini nef ediyorlar. Hakikatte, lafızda değil. ispat ediyorlar ama işte bu kes görüşüyle, kendi mezheplerindeki kes görüşüyle, onu etkisiz kılarak aslen iradeyi ve kudreti, meşiyeti nef diyorlar Dolayısıyla da kulu iradesiz, ihtiyarsız bırakıyorlar yani. Tamam. Ha bu İbn-i Kullab Rahimullah'ın ortaya ettiği bir görüş ve bu görüşte i̇bn Hasan el Eş'ar-ı Rahimullah ondan böyle almıştır ve bunu da yani yaymıştır. Hatta mesela yani bunu şey etmek isterseniz daha da detaylı yani elbette o bunu izah etmeye çalışıyor. Nasr yani akli delillerle getirerek El-Luma'a diye bir kitabı vardır. Ebu'l-Hasin Eş'ari'nin. El-Raddu ala ehle zeyi diye. O kitabında mesela özellikle bu kesb görüşünü ispat etmeye çalışıyor yani. Tamam oradan isterseniz okuyabilirsiniz. O Luma'a Ebu'l-Hasin Eş'ari'nin Rahimullah'ın işte o İbn-i Kuleb, yani olduğu dönemde tehlif ettiği kitaplardan birisi. Ama mesela İbane'ye bakın. İbanesinde ibanesinde kesp meselesi hiç dile gelmez. Ha. Tamam. İbanesinde kespten hiç bahsetmez ve İbane'deki bu kader baksi herhangi bir eski bizim yani imamlarımızdan herhangi bir kitabı açın. İbane'deki ibareler aynı ibarelerdir. Yani aynı netlik ve aynı sadelikle. Aynı ibareler. Tamam. Dolayısıyla İbane'de en azından bize göre Ebul Hasan Eşer Rahimullah'ın yani son tehlif ettiği kitaptır. Dolayısıyla akidesi odur. Yani bizim nazarımızda. Bizim derken ehli Sünnet'in nazarında Ebul Hasan Eşer Rahimullah'ın akidesini temsil eden kitap İbanesidir. Tamam. Ha şimdi o İbanesinde dediğim gibi bu bahis aynı bizim yani imamlarımızın ifade ettiği gibi o netlikte, o sadelikte, o basitlikte yani. Dolayısıyla zaten itiraz edenler öyle itiraz ediyorlar ki yani bu ondan olamaz. Tamam çünkü bu yani hiçbir akli bir derinliği yok yani. Hiçbir yani istidlal yönünde bir derinliği yok. Bu sadece nakilden ibaret. Halbuki yani anlamıyorlar tabii bizim mezhebimizi anlamadıkları için. Onu bir, bir kusur görüyorlar. El-Muhim o zaman birinci nokta bak. Yani bu şimdi şurada bizim burayı kadar okuduğumuz, öğrendiğimiz, bahsettiğimiz bütün şey nedir? Bu eşarilerin e, kulun iradesiyle alakalı akidesidir. Yani bu kesp görüşü. Hmm. Tamam. Ve bu bütün cumhur, eşarilerin cumhuru bu görüştedir. İşte Cehri-i Tevhid de aynen öyle izah ediyor. Cehri-i de nedir? Eşarilerin yani itimat ettiği... E, akide metnidir. Tamam mı? Eş eşarilen aslen akidesi bu bahiste budur. Ama birinci nokta şimdi hemen senin yani getirmemiz gereken birinci nokta hemen şu. Birincisi aslen mezhebin intisap ettiği Ebu'l-Hasren'in eş ı rahmetin imamları yani sözlü imamları kes görüşünden dönmüştür. Diyoruz. Tamam kes çünkü kes görüşünü ibanesini hiç dile getirmiyor. Bilakis yani baksi aynen bizim imamlarımız yani işlediği gibi işliyor. Yani o sadelik içerisinde. Yani Tafsilat taf taf mesela taf taf taf girmeden. Allah aziz ve yaratmıştır. Bütün hayr ve şer ondan gelir. İşte o emrede nehyedendir. İşte itaat, masiyet hepsi onun iradesine, itmeşiyetine tabidir yani bu manada. Bu bir, bir mesele. İkinci mesele, işte onları da yapmamız lazım. Tam inşallah çok fazla oyalanmayacağız. Birinci, birinci mesele ne? Size dün dediğim mezhepte yani Eşarilikte ikinci büyük şahsiyet ikinci büyük şahsiyet kimdir? El-Bâkıllânî ve Ebû Bekr el-Bâkıllânî. El-Kâdi el-Bâkıllânî El El rahimeullah. O bu müşküli gördü. Tamam burada bir müşküle var. Çünkü aslen kesp görüşü iddia edilen şeyi ispat etmiyor. Tamam. Çünkü aslen niçin o kesbi getiriyor? Yani Ebû Hasan Eş'arî diyelim teklifi ispat edebilmek için kulun teklifini ispat edebilmek yani için mükellef olduğunu ispat edebilmek için ama şimdi onu etkisiz kılarak yani yine diğer bir diğer bir bidattan kaçabilmek için yani Allah'la beraber aziz hücra beraber ikinci bir yaratıcı ispat etmemek için onu etkisiz kıla, kılınca aslen orada teklifin bir manası kalmıyor. Tam çünkü teklifi ispat etmiyor yani. Yani etkisiz bir irade, etkisiz bir kudret insanı Nasıl mükellef kılar ki? Yani manasız bırakıyor. Dolayısıyla bu muşkiliği baqileyi görüyor, tamam? Baqileyi bu muşkiliği görüyor ama bu muşkiliği yani e, o kesp görüşünü veyahut da kudret etkisizdir görüşünü red edebilecek de bir yani bir güce sahip olmuyor. Tamam artık niye? Allah halim. Ama ne diyor? Bir orta yol bulmaya çalışıyor. Tamam. Nedir o? Bu ne razi, fakat inn razi, matalib ve lâ bir kitabı vardır. O kitabında diyor ki bu meseleyi izah ederken ki onun da bu konuda kendisine has bir görüşü vardır. O da gelecek inşallah. El qaulu al ol inn fi husûl hâda al o fi yani has oluşunda muâsir olan nedir? Kudretullah Teâlâ. Allah'ın azizin kudretidir. وليس لقدره العبد في وجوده اثر ha? onun vücudun, vücud var oluşunda yani hiçbir kulun kulun kudreti hiçbir etkisi yoktur. Yok. Laysi li kudrati'l abdi fi wujudi athar. Ve haza kavlu Ebu'l Hasen el Eş'ari. Bu Ebu'l Hasen el Eş'ar'ın görüşüdür. O aksar <وَاكْتَر> etbâihi ve onun yani tebasının çoğunun görüşüdür. <gülüyor> Kelkadi Ebu Bekir el Bekir el Bakillani de bunu böyle diyor. Ve İbn-i yani İbn-i rahimullah böyle diyor. Ki bunlar yani eşariye meselenin büyük isimleri. Bakileni yani zaten ikinci büyük imamdır. İbn-i yani eşarilerin büyük şahsiyetlerinden. Has, thumme hasala hahunâ beynel eşari ve beynel qâdi yani bakileni yani, ihtilafun min veçin ahar. Burada bir ihtilaf düşmüş aralarında. Taybu aynı zamanda müteahhir gibi bakılıyor yani. O yani, yani takriben kaç 333 470 yani 70 sene sonra vefatı. Yani aralarında elbette yani birbirine denk gelmiş değiller ama görüşten yani ihtilaf. Feqale el-Eşarî kudratu'l-abd kemâ lem tu'assir fi wujûd'il-fi'li battâ lem tu'assir eydan fi şey'in min sifâti zâlike'l-fi'li. Tamam. Eş'ari'nin görüşü nedir? Eş'ari yani Ebu'l-Hasani bu mezhebin görüşü. Fiilde etkisi olmadığı gibi elbette hiçbir surette tam kulun kudretinin fiilde hiçbir surette de, o fiilin vücuda gelişinde. Hiçbir etkisi olmadığı gibi lem tuethir aydan fî şeyin min sıfati zeyel kerfel yani o fiilin sıfatlarına da etkili değildir. Tamam Kudreti, kulun kudreti, o fiilin vücuda gelişinde hiçbir sureti etkili olmadığı gibi, o fiilin sıfatlarında da etkili değildir. Bu mesabın görüşü bu. Qalil qadi, ama bak ilan ediyor rahimullah, kudretul abdi, wain lem tu aether fi vujudi zayelk Evet, kulun kudreti, o fiilin vücuda gelişinde etkili değildir. İlla anha etkirdi fiin bir sıfatı man sıfatı ذلك Lakin okulun kudreti nerede etkilidir? <gülüyor> o fiilin sıfatlarını yani sıfatlarını etkilidir. Tam böyle bir <gülüyor> aradan <gülüyor> arada yani bir yol izlemeye çalışıyor bu yani. Çünkü o muşkül o görüş çünkü ispat edilmesini yani arzulan yani ispat edilmeye çalışan ispat etmiyor. Kudretsiz, etkisiz bir kudret seni nasıl mükellef kılacak? Mükellef kılmaz. Dolayısıyla aslen demek lazım ki hayır kudret etkilidir demesiyle lazım geliyor ama onu diyemiyor. Tam kulun kudreti etkilidir diyemiyor. Artık sebeplerin kendisi dahi bilir. Ama onu diyemiyor. Şimdi bunu diyemeyince evet etkisizdir görüşünü ispat ediyor lakin diyor ki evet fiilin icadında etkisizdir lakin fiilin sıfatlarında etkilidir. Kulun kudreti yani fiilin sıfatlarını etkilerini kastediyor geliyor. O tilka sıfatu hiye'l musammatu bil kesb. Ha şimdi kesb odur diyor bak El-Baqilan. El-Baqilan'ın şu dediği gibi kesb yani o mukarine gelen fiilin kudreti etkisiz olan kudret o değil. Kesb o değildir. Baqilani'ye göre kesb nedir? Yani o etkili olan Kudret. Ama nerede etkili? Sıfatında. Fiilin icadında mı değil? Fiilin sıfatında etkili bak. O zaman etkili bir kudret ispat ediyor aslen bakil yani. Ama imamın görüşüne de ters düşmek, yani karşı çıkmak istemiyor. Ona ters ona ters düşmek istemiyor. Dolayısıyla diyor ki hayır fiilde kudret etkili değildir. Lakin fiilin sıfatında etkilidir. işte kesbodur diyor. Tamam. Kalb ve peki nedir bu görüşün şeysi dayanı ve zâlike li ennel harakatelleti hiyye ta'atun vel harakatelleti hiyye masiyetun yani o itaat ve masiyet ma olan hareket tamam qad iştereke onlar nedir müşterektir fi kevni kulli minhume haraka ha yani itaat da harekettir masiyette harekettir bu manada nedir ikisi de müşterektir yani aynı şeydir. Yani hareket olma itibarıyla itaat da harekettir, isyan harekettir. Gumtazt ihdahuma anil ukhra bi konuha taaten au maasiyeten. Lakin nerede ayrı düşüyorlar? İtaat ve isyan olmasında. Yani itaat da harekettir, isyan de harekettir. Lakin nerede ayrı düşüyorlar? Birisi isyandır, birisi itaattir. Yani vasıfta ayrı düşüyorlar. Hak yani özünde yani cevherinde aynı şey. İkisi de bir harekettir. Lakin nerede ayrı düşüyorlar? Sıfatta yani arazda ayrı düşüyorlar. Yani bu aynı şeyin şöyle mesela ben de konuşuyorum, sen de konuşuyorsun. Şimdi konuşma fiili aynı mı? Hı. Hareket itibarıyla aynı. Sen de sen de yaptın konuşmadır, benim yaptığım da konuşmadır. Ama sen hayrı konuşuyorsun, ben şeri konuşuyorum. O zaman sıfat itibarıyla farklı, ayrı. Yani bir yani hareket olma ikisi harekettir. وَكَوْنُ وَطَاءَةً veya مَعْصِيَةً tamam, bir harekettir. Bir de yani vasıf itibariyle itaat ve masiyettir. Ma فَذَاتُ الْحَرَكَةِ وَوْجُودُهَا وَاقِعُنْ بِقُدْرِةِ اللّٰهِ تَعَالَى tamam, ve الْحَرَكَةِ وَوْجُودُهَا وَاقِعُنْ بِقُدْرِةِ اللّٰهِ تَعَالَى Bu nedir? Yani o hareket, hareketin zatı, vücudu neyle vaki olur? Allah'ın azim kudretiyle vaki olur. اَمَّا كَوْنُهَا تَعَةً اَوْ مَعْصِيَةً فَهُوَ صِفَةٌ bi بِقُدْرَةِ abd. Ama o masiyetle itaat olması o nedir? O sıfat neyle vaki oluyor? Kulun kudretiyle vaki oluyor. Tamam Anlaşıldı. Evet. O zaman Bakilani bu meseleyi nasıl çözmeye çalışıyor? Bakilani diyor ki yani orada kudret yani Allah'ın Allah azim kudreti etkisi nerededir? O fiilin icadında fiilin icadında Allah'ın azim kudreti etkilidir. Lakin o fiilin sıfatında ki sıfat nedir? Yani halinde Hı. yani masiyet ve itaat olmasında kimin kudreti etkilidir? Kulun, Kulun kudreti etkilidir. Yani mesele böyle çözmeye çalışıyor. Tamam. Abu meseledeki muşkile nerede? Yani böyle çözmeyi bu pekile muşkili halletti mi? Hayır, hayır. Halletmiyor. Çünkü sen neticene diyeceksin ki tamam o senin ispat ettiğin o etki. O etki şimdi yine yani kendisi mi? Mustakil mi etki mi? Yoksa mukarene bir etki mi? Yani eğer derse ki bu mustakil bir etkidir o zaman aslen yani aslen def etmeye çalıştığı tekrar sabit oluyor. Yani o zaman yine Allah'la beraber bir Halik ispat etmiş oluyor. Eğer ders ki yok bu yani mukarenedir o zaman o da etkisiz oluyor. O zaman yine aynı mesele. Yani. Tamam. yani aslen bir şey değiştirmiyor yani. Ama burada çaba ne onu anlamanız lazım. Yani o etkisiz o etkisiz kudret tamam o etkisiz kesb bunu imamı işte mezhebin ikinci büyük imamı da anlıyor, fehm ediyor. Bu muşkil yani bu görüş. Bu görüşü yani düzeltmemiz lazım. Çünkü İmamın görüşüm dışına çıkmak istemiyor. Dolayısıyla böyle bir ara yol arıyor. Tamam arayolu Ara yolu anladınız değil mi? Hı hı. Yani zaman ne diyor? Kudret, kulun kudretini nereye bağlıyor? Fiilin sıfatına bağlıyor. Hı. Fiilin sıfatını kendi kudretiyle yani etkili kudret ile e, yapmıştır diyor. Ama dediğim gibi onda da işte bahsettiğim müşkile. mevcut. Hâdâ telhîsü mehrebil ala âlâ ehsene vücûh demiş. Ar-razi yani. Tam sonra bu bir, tabu dediğim gibi yani pek etkili değil. Veyahut işte kimisi de, eş ağırlayan kimisi de bu mesele böyle bakıyorlar. Yani vakiyeden görüşünü tercih ediyorlar. Sonra ikinci büyük imam ve üçüncü büyük imam, mezhebin üçüncü büyük imamı El-Juvayni. Ebu'l-Ma'li juvayni, evet. Ebu -Juvayni haramayn O da bu muşkeleyi fark ediyor. Tabi. Nedense hep bütün büyük imamları bu muşkeleyi fark ediyor. Tabi akıllı olan onlar dolayısıyla onlar fark ediyorlar. Yani sırf taklit edip bizim görüşümüz budur demiyorlar. O da diyor ki bu görüş yani bir doğru değil. O nasıl diyor ki? O da diyor ki Şehristani El-Mülev-ül bunu getiriyor. Ki Şehristani de eşarilerin büyüklerindendir bu arada. O da diyor ki قال yani اَجُوَيْنِ رَحِمُ اللّٰهِ اَمَّا نَفِ الْقُدْرَةِ وَالْاِصْتِطَاعَةِ مِمَّا يَأْبَاهُ الْاقْلُ وَالْهِسْ Tamam mı? Kudretin ve istitaatın, istitaatın nef edilmesi diyor. Bunu akıl da his de kabul etmez. Reddeder. Orada yanlış etmiyor. His. <gülüyor> akıl da his de bunu kabul etmez. tam Kudretsizliği. Kudretin nefkini. وَاَمَّا la قُدْرَةٍ لَا bi لَهَا بِوَجْهِنْ فَهِيَ kudreti الْقُدْرَةِ Asla. Cüveynin sözü. Güven yine diyor ve ama isbatı kudretin la eser Evet kudreti ispat ediyorsun. Bak kudretsiz kudret yoktur demek diyor. Bu aklen ve hissen makul değil, makbul değil yani. Tam ne demek istiyor? Yani sen demen lazım ki kudret var. Yani kimi reddi, kimin görüşünü reddi diyor? Cebraillerin görüşünü. Çünkü Cebriye kudreti nef ediyor ya. Diyor bu görüş batıl. Bilakis aklen ve hissen bu sabittir. Ama Kudreti ispat ediyorsun ama diyorsun kudretin etkisi yok. La etere lehu biwatchin biwatchin yani herhangi bir surette bir etkisi yok. Fehiye <gülüyor> kennefi'l kudreti aslan. Aslan kudreti nefyetmek gibidir diyor. Tamam. <gülüyor> kudreti nefyettin. O zaman kudretin kimler gibi oldun? Cebriler gibi oldun. Yani onlar gibi akla da hisse de muhalif düştün ya. Yani. O da makbul değil. Ve amma تَأْثِيرٍ bir <fî> hâletin la tu'kel kenefet ta'sir. burada Allah hem işte bakileni gönderiyor. Diyor ki ama tesiri ispat etmek sıfatında fi halatin fi sifatin hal sıfatı şey etmek yani ispat etmek la tu'kel kenefet ta'sir. O da etkiyi etmek gibidir. Yani evet sen etkiyi te, ispat ediyorsun ama yine o etkiyi de ispat edebilmen için o etki kendi yani müstakil sabit olması lazım. E onu da ispat etmiyorsun çünkü yoksa yine yani asıl muşküle geleceksin. E o zaman bu da tesiri nefret etmek gibidir diyor. خُسُوُسًا وَالْأَحْوَالُ عَلَىٰ أَصْلِهِمْ لَا تُوْسَفُ بَالْوْجُودُ وَالْأَدَمِ Çünkü vasıflar öyledir değil mi? Yani sıfat asli itibariyle ne vardır ne yoktur. Yani vücut da adem asıl sıfat için mevcut değil. Yani sabit değil ki sen ona yani kudreti tealluk ettirebilesin. Evet. Fela buddha o zaman min nisbeti felil abdi ila kudretin haqiqaten. O zaman biz kud için hakiki bir bir bir kudret ispat etme mecburiyetiniz. La ala vajil ihdathi ve al ihtas eden ve halk eden bir kudret değil. Fa inna al-khalq yeşhur bi istiklali min al-adam çünkü khalqetmek Nedir yani işte yokluktan yani icat etmek ve bugün de mustakil olmak bu halk etmektir. Yani bu manada değil diyor. Fel insanu kema yahsu min nafsihi iktidara iqtidara yahsu min nafsihi ayda istiklal yani insan bunu hissediyor, biliyor yani. İktidara evet yani kudret sahibi olduğunu fark ettiği gibi mustakil olmadığını da fark ediyor. Ha bunun da farkında. Yani bir bağlılığı var. فعلا. فالفعل يستند وجوداً إلى القدرة. في الوزمن وجود اتبار إلى قدرة مستندة والقدرة تستند وجوداً, وتستند وجوداً إلى سبب آخر يكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة. وزمن الجوين يقولون يعني بيز Kul için bir kudret ispat etme mecburiyetindeyiz. Hakiki bir kudret yani etkili bir kudret. Hı. Tam ispat etme mecburiyetindeyiz. Lakin bu kudreti Allah'ın Azze kudreti gibi bir kudret değildir. Çünkü onun kudreti icat eden, halk eden bir kudrettir. Peki mahlukun kudreti nedir? Diyor O nedir? O yani sebebe mustenit olan bir kudrettir. Yani o kudreti var eden bir sebep var. O sebebin de tekrar bir sebebi var. O sebebin de tekrar bir sebebi var. Ve bu sebepler ta bu, bu zincirleme şekilde ta Allah azze ve celle aslen musebbip olana kadar gidiyor. Tamam, El-Cuvayni de mesele böyle hallediyor. Diyor ki evet kulun kudreti vardır. Kudreti etkilidir. Hakikidir yani. Tamam, yani o zaman ne diyor? Cuvayni ne diyor? Kesb görüşünü Esasdan terk ediyor. Cuvayni evet. kesb görüşünü esasdan terk ediyor. Diyor kesb görüşü uygun değil. Yani, bu doğru değil. Dolayısıyla mezhebin görüşünü terk ediyor ve diyor ki bilakis kudreti vardır, etkili bir kudreti vardır. Lakin o etkili kudreti var eden nedir? Onun evvelinde başka bir sebep. وَالْقُدْرِ تَسْتَنِدُوا وُجُودًا ile سَبَبٍ ahar Başka bir sebebe dayanıyor. Fiilin kudrete, kudretle alakası ne ise o kudretin de evvelindeki olanla alakası odur. Tam o sebeple yani. Alakası odur. Evet. Ha, o sebebin yine alakası kendisine evvelki sebep. Ya, sebeple yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Böylece ne? Allah Azze ve Celle yaratmış oluyor. Yani O fiili yine Allah Azze ve Celle yaratmış oluyor. O icat etmiş oluyor. Çünkü sebepler zincirini meydana yaratan kimdir? Allah Azze ve Celle. Çünkü o sebepler zinciri teselsül sonunda Allah Azze ve Celle kadar varıyor. Evet. Ama kul da yani bu sebepler zinciri dahilinde kul. Kudretiyle irade etmiştir. Böyle diyor Jouani. Yani bu işte bu teselsülül esbab görüşü. Tamam. Bu felsefecilerin ortaya attığı bir şey. Dolayısıyla bu manada Jouani kötülerler kendileri esareler çünkü diyorlar ki yani bu bahiste Jouani yani felsefecilerin görüşüne tabi oldu. Tamam. El Jouani el -muhim. o zaman kısa geçelim. Yani Cüveni de görüşünü terk ediyor aynı sebepten çünkü hakikati yok kendisi ifade ediyor zaten yani etkisiz bir kudreti ispat etmek kudretin nefiy etmektir diyor. dolayısıyla bu makbul değil nasıl nasıl pekala izah edeceğiz e o zaman burada yani kudret sahibidir kul etkili bir kudreti vardır ama bu kudretin evelinde bir sebep vardır o sebebe sebeple o kudret var olmuştur. O sebebin de bir sebebi vardır. O sebep de sebep, sebep, sebep takime kadar? Ta musebbibe kadar. Hatta bunu ne diyor ki? Sebebun ile sebebin hatta ile musebbi bil esbâb fe lil esbâbi ve hakiki musebbib kim? Allah azze o. Ta ona kadar bu sebepler zincirin devam eder. Tamam Tamamını kendiniz okuyabilirsiniz. Son olarak da kim kaldı? Büyük imamlardan ar er kaldı. Ne garip o da ayrılmış bu görüşten. O da ha, bu o da bunu e, kabul etmemiş. Zaten bak anladınız değil mi? Zaten kesb görüşünü ne mesabın imamı kabul ediyor, o zaten bundan ayrılıyor. Ne ikinci imamı kabul ediyor? Ne üçüncü ne de dördüncü imam yani, yani bütün bu eşarilerin yani büyük şahsiyetleri bu görüşünü zaten ret ediyorlar. O da kimdir? Er razi Tamam bu özetçiyi deyim burada okuyabilirsiniz. Er razi de diyor ki e, Er-Razi'nin yaklaşımı biraz daha farklı. Tabi bu tip şeyler insanın aklını celbediyor şimdi gerçeği. Tamam, er razi yani aklı bir adam. <gülüyor> er, -Razi, er Razi zaten şeyden yani böyle İnsanları böyle sevdiren akides filan değil yani. yani bu akli gücü yani. Ha şimdi el-Muhim bak o diyor ki yani muhakkiklerin eksene göre mesele nedir? Yani innen mes'eletel cebr-i vel kader leyset mes'eletel mustakilleten bi nefsiye. Bu kendi başına mustakil bir mesele değildir bu cebr ve kader meselesi. Bel hiye bi'aynihe mes'eletu ithveti sâni'a. Bilakis bu cebr ve kader meselesi nedir? Yani sâni'a kim? Allah Azze ve ispat etme meselesidir. Bu Allah Azze ve ispat etme meselesidir. Yani var edeni ispat etme meseledir. Ha şimdi bak. وَذَٰلِكَ لِي أَنَّ الْعُمْدَةَ fi اِذْبَاتِ صَانِعِ تَعَالَى huwa اَنَّ الْاِمْكَانَ Nedir? Muhtaçtır. O mümkün yani imkan muhtaçtır. Neye muhtaçtır? Muessire, muraccihe muhtaçtır. Yani mümkün olan. Mümkün olan ne demek? Yani varlığı da mümkün, yokluğu da mümkün. Tamam. Eğer sen şimdi bu imkanı ispat ediyorsan, o zaman buna ne lazım geliyor bunu ispat edebilmek için? Bir muessir, bir muracih. Yani varlığı ve yokluğu tercih eden kim? Tam ikisine açık. Yani senin fiilin içine bak. Ben bu kağıdı kaldırmam ve bırakmam. İkisi de mümkün mü? İkisi de mümkün. Tamam, ikisi de mümkün yani. Ne kaldırmam vaciptir, ne de bırakmam vaciptir. Yani zorunlu manada. Tamam. İttirari fiiller zorunludur. Onda bir imkan var mı? İkinci bir imkan? Hayır. Yoktur. Ama şimdi bu ihtiyari, fiillerin, ihtiyari fiillerde, yani bunu yapmam da mümkün, yapmamam da mümkün mü? Evet. Mümkün. Ha şimdi eğer ikisi de mümkün ise, o zaman bu mümkün olan, eğer bu imkanı ispat ediyorsam, o zaman bu imkanın ya fiile ya da terke yönelik bir müessiri de bir muraciide ispat etme mecburiyetinde miyim? Evet. Mecburetindeyim. Anlarsınız onu da ispat etme mecburiyetindeyim. etindeyim. Mesela o diyor yani um de burada. Aa, tamam. Fakat bu ispatı yapmak için bu ispatı yapmak için yani o zaman ne, eğer bu kadiye doğruysa diyor yani benim bu mukaddime girişe bu konuya giriş yapmam eğer bu doğruysa diyor ki aklen doğru en azından kendisine gören o zaman bu neyi gerektirir diyor. O zaman her mümkün olan iş her bir mümkün yani varlığı mümkün olan her şey bir muessire bir muracihe bir murcihe muht muhtaçtır. O zaman deriskediyor. Fakine de neydi? Kudrete al faali. Wu anlam tıkon salıh tanlı terki, fal jebro lazım. O zaman kudrete al faali. Wu anlam tıkon salıh tanlı terki. Yani sadece onun işlenilmesi mümkün ise o zaman bunu ne gerektirir? Jebro <gülüyor> gerektirir. Çünkü o zaman yapmayı zorlanmıştır. Wu in kana salıh tanlı terk ama eğer terke de salih ise, yani o mümkün olan hem yapılmaya hem de terke salih ise Vajbe anla yapsolu rujhan failiyeti al terki o zaman of yapılması terk edilmesine racih olduğunu gerektiren bir şey olması lazım. O da işte illa limuracih olimuracihin yani o tercihi gerektirecek olan bir şey var olması lazım. Vodeler ki aydan yucu bu o da cebri gerektirir. Anladınız yani iki halde cebri gerektirir diyor. Anladınız mı anlamadınız mı? Hale, tam, tam. Ha, şimdi birinci hal yani bir imkan var mümkün yani mümkünle mümkün olan nedir bütün mümkünatta bir müesir olması lazım diyor çünkü varlığı da mümkün yokluğu da mümkündür yani yapılması da mümkün yapılmaması da mümkün de mümkündür ha şimdi eğer zaten terki yok ise yani yapıyorsun o işi yapıyorsun zaten yapıyorsun niye yapıyorsun çünkü terk edilmesi mümkündündür mümkün değildir. O zaman bu zaten cebri gerektiriyor çünkü sadece yapılması mümkün tamam ama eğer o yaptığın fiilin terki de mümkünse o zaman o yapmayı ne binaen terke tercih yani terke niye yaptın da terk etmedin. Çünkü orada bir etki var yani seni yaptıran bir etki var o da yine diyor cebri gerektiriyor çünkü seni yaptırmıştır. Tamam seni yaptırmış. Aslen yani terk de mümkündü ama terk etmedin. Ne bine terk etmedin? O, Çünkü seni şey. yani o yapmayı zorlayan bir evet. kuvvet bir evet. güç var. O zaman iki halde diyor Cehid. Cebri zorunlu kılar. Dolayısıyla Razı'nın görüşü diyor ki biz hepimiz mecburuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet evet Fahrettin Razi Cebri'dir. <gülüyor> Tam Fahrettin Razi Cebri'dir ve Cebri de apaçık ispat eder. Ha, bak şimdi diyor ki eğer fa'tabut annahu law sarahu qauluna al mumkinu la budda min murajjih fal qaul bil jabri yani doğru değilse fehina alayna bi imkan al mumkinati ala ithbat al ispat etmemiz mümkün olmaz. Yani di diyor ki ya biz diyeceğiz ki her şey cebren vaki oluyor ve Allah'ı inkar edeceğiz. Tamam, lafın kısası o, o yani. Ya Allah inkar edeceğiz veyahut da cebir vardır dememiz lazım diyor. فَثَبَتَ اِمَّ الْقَوْلُ بِالْجَبْرِ وَاِمَّ الْقَوْلُ بِنَفْيِ السَّانِعِ Yani burada bu başka yerlerde daha açık ifade onları getirmedim. Onları daha uzun. Tamam. Yani Razi o zaman nedir? Cebri'dir. Açık bir şey. Gibi. Açık tabi. Razi açık. Diyor ki yani cebir lazımdır. Çünkü yani aklen Başkası mümkün değildir diyor. Çünkü o iki şey o surette vaki oluyorsa onu birisi ne diyor? Tercih etti. Yani şimdi ya diyeceksin ki bu tercih eden kuldur. O zaman bu Allah'ın azalının inkarını gerektirir. Yani en azından yani bu manada O'nun kudretini inkarını gerektirir. Eğer Allah'ın azalının kudretini ispat ediyorsan o zaman demen lazım ki evet bu Allah'ın azalının cebriyle vaki oluyor. Dolayısıyla her şey. Yani biz mecbur muhtarız diyor. Yani biz mecbur mecburuz fi suret muhtar. Muhtar suretinde mecbur olanlarız diyor. <gülüyor> Arazi. Ar <gülüyor> i̇şte o muhtar suretinde mecbur. Tam o zaman bak yani bunları niye getirdim? Yani e, Eş'arilerin bu kesp görüşünü tam kendi usullerine göre kendi akideden kesp görüşünü mesebin imamları dâiret etmiştir yani. Çünkü makul değil. Ama niçin ona sarıldıklarını anladınız değil mi? kes bölüşüne. Yani o teklifi ispat edebilmek için. Ama hakikatte, hakikatte işte teklifi ispat etmediği için onların söylediği surette bu sefer etmeye, bunu yani farklı halletmeye yollarına girmişler. Daha sonrakiler. Zaten imamın terk ettiği bir görüşü, o da muşkule orada yani. Zaten imamların terk ettiği bir görüşü bunlar yani idam etmeye, canlı tutmaya çalışıyorlar. Tamam. E o da tutmuyor, olmuyor. Bu sefer ne? Başka yollara sapanlar olmuş veya da onun bir ara yolunu bulmaya çalışmışlar. Beakilani gibi. Dolayısıyla bak şimdi bizim burada ispat ettiğimiz o kaç tane görüş var Kesp meselesinde? Eşarilerde bir Cumhur'un görüşü o klasik yani İbn-i gelen görüş. Bu mezhebin görüşü yani. Yani bugün Eşarilerin kulun iradesiyle alakalı görüş nedir dersen Eşarilerin görüşü nedir? Kesp görüşüdür. Yani burada izah, Cehre'de izah, izah edildiği gibi Kesp görüşüdür. Ama bu görüşten bir imam ayrılmıştır. Ebul Hasan Eşar'ın Ebu Eş akidesi ibanesindedir. İki, mezhebin ikinci büyük şahsiyeti Beakilani ayrılmıştır. O demiştir ki kulun etkili kudreti vardır, iradesi vardır, etkilidir. Ama nerede fiilin sıfatındadır. Sonra büyük üçüncü büyük şahsiyet Cüveyni demiştir ki bu, bu doğru değildir. Etki ispat etme mecburiyetindeyiz. Kulun etkisi kudretin etkisi vardır ama nasıl bir nasıl bir surette var yani sebepler zinciri dahilinde sebepler ilişkileri dahilinde bir etkili bir kudreti vardır felsefecilerin işin gerçi felsefecinin görüşünü tabi olmuş ve Ar razi de Fahrettiinde razi de demiştir ki yani bu kesb görüşü bu boş bir şey Biz hepimiz biz hepimiz cebri olma mecburiyetiniz yoksa Allah'ı inkar etmemiz lazım ve o yani çözümü <gülüyor> orada aramış bulmuş Tamam böylece beş arayelerin elhamdülillah bitirdik. Tam subhaneke Allahumme ve bihamdike. Neşhedü en la ilaha illa ente naste'nü